Evet, her pazar günü bu saatlerde akide dalında bazı konuları görüyorduk. Tabii ki şu anda biz binaatı işliyoruz. Bugün de inşallah cenazede yapılan bazı bidatlar üzerinde duracağız. Biliyorsunuz cenazede özellikle yani Suudi Arabistan'ın dışındaki diğer ülkeler, maalesef şiddet Şafiler olsun, Hanefiler olsun bakıyorsun ki bazıları böyle bazı bidatları var ve özellikle e, Hanefi toplumunun olduğu yerlerde Şafiler gene pek o kadar değil. Bazı yerlerde Şafilerin de böyle şey, Bidatları var ve biliyorsunuz kişi öldüğü zaman kişi öldüğü zaman yani hastayken veya hatta sekarat esnasındayken ölüm sekaratına düştüğü zaman Allah ﷻ size diyor ki laqinu mautakum la ilaha illallah burada bazı insanlar ölü öldükten sonra kadre koyuyorlar ya ve bazı hocalar kadre koyduktan sonra bazı telkinleri var. Öyle değil mi? Bazı dualar yapıyorlar. Ve bazıları yazılı dualar. İşte bu yazılı telkinler kesinlikle sünnette aslı yoktur. Buradaki لَقِّنُ مَوْتَاكُمْ la اِلَهَا اِلَّا Ey ölüm yatağına düştüğü zaman onun yanında La ilahe illallahı zikredin. Tamam mı? Veyahut Kur'an okuyun. Ki olur ki bu kişi kalbi ısınır, hoşlanır ve böylece olur ki o an için ölürse kelime-i şehadeti getirerek ölür. veya hutta Kur'an okunduğundan dolayı kalbi hoşlaşır. Mesela kelime-i tevhidi getirebilir. Fesünne hal يقول كيف في السنة أساس حضور الموت أن يلقن المحتضر الشهادة أن يلقن المحتضر الشهادة. أي لم يتعند الشانكيشي ديجكي يا فلان قل لا إله إلا الله وياه الطا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Veyahut da şahıslar varsa böyle kendi aralarında ikide bir diyecek ki la ilahe illallah. Çünkü bazı şahıslar ölüm yatağına düştükleri zaman ona desek ki la ilahe illallah söyle bazıları kızıyor. Bana kızlar hocam. Adam kaza yapmış orada. Adam ölüyor hemen hemen. Ya dişsin ya Bazıları kızıyor. Ha o zaman eğer bu kişi bu gibilerden olduğunu biliyorsak o zaman ona değmeyeceğiz. Biz kendi aramızda iki, arada bir diyeceğiz ki La ilahe illallah ve yatta Aşhedü en la ilahe illallah Aşhedü enne Muhammeden abdu ve resulun Yok eğer bu telkinden kızmayacağını biliyorsak arada bir ona ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki De ki La ilahe illallah ve yatta Aşhedü en la ilahe illallah ve aşhedü Muhammeden resulullah ve burada bazen eşhedü anna Muhammed Resulullah, bazen eşhedü anna Muhammeden Abdü Resulullah. Ha bu, bu gibi telkin buradadır. Öldükten sonra telkin yapılmaz. İlhamdülillah. Tamam mı? Öldükten sonra telkin yapılmaz. Ondan sonra orada bulunan insanlar diyor ki, فَاِنَّ لِلْحَادِرِينَ اَنْ يَدْعُوا bil بِالْخَيْرِ Kişiyi kabre kondurken sonra ne yaparlar orada olanlar? Onun için dua ve istiğfar ederler. Bak burada diyor ki kavli sallam فيما imam rivayet ettiği bir hadiste diyor ki an um selma radiyallahu taala anha ila hadartum el meryid av el meyt faqulu khayran fe inel melaikatu ya'minun ala ma tamam ay kişi ölü olan kişiyi meclisine geldiği zaman orada ne yapacaklar dağla hayırlı konuşmaları gerekiyor çünkü o anda orada bulunan melekler tamam mı? İnsanların söyledikleri üzerine amin diyorlar. Allah korusun şer deseler amin diyecekler. Hayır deseler amin diyecekler. Onun için Umut Selam'a r.a. فَقُولُوا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ Tamam mı? Konuştuğunuz zaman hayırlı konuşun. Çünkü melekler sizin söylediğiniz sözlere binaen diyorlar ki amin amin amin. O zaman ne yapılması gerekiyor? Orada ölüye dua edilecek. Kabre konduktan sonra veyahut kabre konurken özel bir böyle dua yoktur. Yalnız şu var. O ölüyü kabre koyacakları zaman diyecek ki Bismillah ve ala sünneti Resulillah ve ala milleti Resulillah bu sünnettir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişi öldüğü zaman kabre koyacağınız zaman diyeceksiniz ki Bismillah ala sünneti resulullah veya ala milleti resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve söz zabanımızdaki "Eğer sana Abdullah, münker ve lekir, ila iman kabul üzerine teşkil." İşte bu telkinler kesinlikle İslam'da şeriatta aslı faslı yoktur. Maalesef şiddet. Ve bunlara zamanla değineceğiz inşallah. Yani hakikaten böyle aslı faslı olmayan dualar veyahut da telkinler yapıyorlar. Evet. Bu <gülüyor> burada biliyorsunuz Allah hassas Allah Celle Celalü ı Kerim'de el i suresinin 31. ayetinde diyor ki: "İn kuntum tuhibbuna Eğer gerçekten Allah'ı sevmekte iddialı iseniz, tamam Yani Allah Celle Celalü Ali Sıttü's-Semdî li üzerinde topluma diyor ki: siz gerçekten Allah'a seviyorsanız o zaman bana tabi olunuz. Ne demek bana tabi olunuz? Ey benim sünnetime tabi olunuz. Namazda, oruçta, zekatta, cihatta, tesbihlerde tamam mı? Hamama giriş, girişte hamamdan çıktıktan sonra mescide giriş, eve giriş, camiden, camiden çıkmak. Bütün bunlar hepsi nedir? Bütün bunlar hepsi ibadettir. O zaman bütün bu ibadetler tamam mı? İbadetler Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetine uygun olması gerekiyor. Aksi takdirde ne olmuş olur? Bidat olmuş olur. Ve bu gibi telkinler kesinlikle bidatdır. ve vesselam'ın yapmadığı ve onun döneminde yapılmayan telkinler ve da dualar onları yapmak nedir? Bidaattır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ve وَيَغْفِرْ Eğer gerçekten Allah'ı sevmekte iddialıysanız o zaman فَاتَّبِعُونِي <gül> Ey bana tabi olunuz. Ona buna değil şu hocaya bu hocaya tamam mı? Onun hevesine bunun hevesine değil. Din İslamdır. Dinin temsilcisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. O zaman, lütfet kana fi Rasulullah esveti hasene Tamam mı? Yani geçmişte sizin için Allah Resulünde en güzel örnek yatan büyük örnek var. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetinin örneğidir. Bütün her şeyde o örnektir. O zaman. O telkin yaptıysa yapacağız, telkin yapmadıysa yapmayacağız. bunun önceki derslerimize ne demiştik? Allah'ın yaptığını yapmak hakkımızda sünnettir. O'nun terk ettiği terk etmemiz bizim hakkımızda nedir? Sünnettir. O zaman O'nun yapmadığını yapmayacağız. Yaptığını yapacağız. Ve Aleyhissalatü Vesselam din konusuyla ilgili, tamam mı? Söylemediği bir şey yok. Bazı insanların <gülüyor> iddia ettikleri gibi, tamam mı? Yok efendim işte Allah Resulü tevazundan dolayı bazı şeyleri yapmamıştır. Alakası yok. Bu dindir bu. Olur mu? Allah Celle Celaluhu ona ne haber verdiyse aynen harfiyen o Allah Celle tarafından gelen haberleri hepsini ümmetine aktardı. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu yine Ali İmran Suresinin 32. ayetinde diyor ki Kul ati'ullaha ve ati'ul Rasul". Allah Celle ve selam diyor ki Kul ya eyyuhal rasul ati'u allaha ve ati'u all rasul. Ey din konusunda Allah'a ve Resul'a itaat edeceksiniz. Hocalara hocalara değil. Hocanın söylediği Kur'an ve sünneta uyursa itaat edeceksin. Eğer hocanın söylediği Kur'an ve sünneta aykırıysa ona itaat etmeyeceksin. La ta'ata li mahluki fi masiyetillah. Tamam mı? Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka, hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Hocalar Hocaların itaatı veyahut da şeyhlerin veyahut da alimlerin itaatı mukayyettir. Tamam mı? Nasıl mukayyettir? Sınırlı. Sınırlıdır. Ey bu hocalar, şeyhler, alimler, müdürler, anneler, babalar, abiler, kardeşler kim olursa olsun. Tamam mı? Allah ve Resulüne itaat etseler veyahutta emir verdikleri emir ve yasaklar Allah ve Resulüne uygunsa o zaman onlara itaat edilir. Ama Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarına aykırıysa onlara itaat edilmeyecek. Baba olsun, anne olsun, kim olursa olsun. Hatta ulül emir bile olsa. Çünkü Aleyhisselatü diyor ki, atta'atu fil ma'ruf. İtaat nedir? iyiliktedir Veyahut da helaldedir. Veyahut da caiz olan şeylerdedir. Ama haramda asla itaat yoktur. Onun için Allah Celle Celaluhu Nur Suresinin eee Nûr suresinde diyor ki: "Falyahzarellezine yuhalifun an amrihi yani amr sallallahu aleyhi ve sellem. An fitnetun ev yusibahum azabun alim." Buradaki an tusibahum tamam mı? Bazı alimler demişler ki ey kalbine şirk düşebilir. Ve yahutta şirk koşabilir. Bazı alimler demişler ki ey dünyada karşı karşıya gelecek bazı musibetler. Yani o kişiyi Allah ve Resulüne isyan eden, ona karşı gelen yani mutlaka cezasını dünyada görecek. Bir de ahiret cezası hariç. Çünkü bazı insanlar amden ve kasden veyahutta karşı koyarak Allah ve Resulüne karşı ne yapıyorlar? Savaş veriyorlar. Örneğin kavmiyetçiler, örneğin komünistler, ateistler, layıklar, şunlar bunlar bunlar hepsi bilerek Allah'ın dinine karşı koyuyorlar. Bilerek Allah'ın diline karşı savaş veriyorlar. Tabii ki bu insanlar Allah katında en şerli insanlardır. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ Allah la يُحِبُّ kafirin. Tamam mı? Ey Allah ve Resulün itaatından yüz çevirecek olurlarsa diyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Allah Celle Celalü kafirleri asla sevmez. O zaman kayısız şartsız itaat Allah ve Resul nedir? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ona itaat edilecek. Hoca cenaze konusunda olsun, ne olursa olsun söylediği şey Kur'an ve sünnete uymuyorsa kesinlikle ona itaat edilmeyecek. Ve kişinin ilmi varsa güzel bir uslupla o hocaya diyecek ki efendim sizin yapmış olduğunuz bu fiil veya bu hareket veya bu dua veya bu telkin sünnete aykırıdır. Hayat ve sellemin yapmadığıdır. Yok eğer bilmiyorsa o zaman bilen kişileri ona karşı tevcih edecek. Veyahut da o konuyla ilgili, çünkü o an için söyleyecek olursa belki kızar, Allah korusun, e, mesela icabında tehlikeli sözler sarf edebilir. O zaman o konuyla ilgili bir kitap verir, tamam mı? O kitabı okur. Olur ki bu kitabı okuduktan sonra bu gibi meselelerde aydınlanır. Evet. <gülüyor> Burada yine İmam Müslim ile İmam İmam Ahmed bin Hanbeli ile İmam İsmre rivayet ettikleri hadiste Âm Seleme radıyallahu teâlâna, "Kalet biliyorsunuz Allah hanımı." diyor ki, "Kalet دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم Seleme radıyallahu teâlâ vefat ettiği zaman Allah'ın sallallahu aleyhi ve onun evine geliyor ve bakıyor ki Allah Resulü sallallahu Gözleri yukarıya doğru. Biliyorsunuz insan öldüğü zaman yukarıya doğru bakar. Çünkü ruhu yüklere çıkar. Onun için gözleri ne yapıyor? Böyle yukarıya doğru. Allah'a resimde burada ne yaptı? Hemen gözünü kapattı. Onun için kişi öldüğü zaman eğer gözleri açıksa sünnetten onun yanındaki olan şahıslar şöyle elini gözleri üzerine geçirerek gözünü kapatır. Bu sünnettendir. فَاَغْمَدَهُ Ey Allah Aleyhisselatü Vesselam Abu Seleme'nin gözleri açık gördüğü zaman tamam mı? Yukarıya doğru bakarak Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onun gözlerini kapattı. ثم قَال اِنَّ الْرُوحِ اِذَا قُبِدَ تَبِعَهُ الْبَصَرِ diyor. Ruh alındığı zaman diyor gözler ona karşı ne yapıyorlar? Ona bakıyor. O an için ruh alınacak. Yani bakıyor böyle. <gülüyor> La تدعوا على انفسكم. Bila söylediği zaman faza cenas'ın ehlihi. Böyle söylediği zaman onun akrabalarından bazı şahıslar ağlamaya başladılar ve bazı sözler söylendiler. O zaman Aişe Vesselam müdahale ederek dedi ki: "Dikkat ediniz. Allahu Teala huzurunda Allah'ın razı görmediği veya hoş görmediği şeyler söylendiği zaman veya yapıldığı zaman Aişe (s.a.v.) hemen müdahale ediyordu. Güzel bir üslupla. Tamam? Onun için usulcular diyorlar ki la yecuz ta'hir el beyan an wakt el hace. La yecuz ta'hir el an Ey bir bir mekanda, bir yerde bir şey görüldüğü zaman ve o şey gerçekten de isyan ise ve o anda onu tamir edebilecekse veya hatta o münkeri değiştirebilecekse o an için müdahale etmesi gerekiyor. Maalesef ve selam hemen müdahale ediyordu. Ama insanlar, bazı davetçiler veya bazı şahıslar bu gibi meclislerde, bu gibi hatalarda bazı şahıslar giriştiği zaman bakırsın ki Allah korusun aksi tepki gösterebilir. Sen ona bu gibi yerlerde nasihat yaptığı zaman belki yani hiç hoş olmayacak şeyler olabilir. O zaman ne yapar? Tehhir eder, bir şey olmaz. Çünkü o şahıs mesela diyor ki sen kimsin gibisi. Veyahut da için bu herkesin önünde bana böyle bir şey söylüyorsun gibisi. Ve da şöyle kenara çeker, der ki bak işte bu böyle değil, böyle böyle böyle böyle. Yani kimsenin işitmeyeceği bir şekilde. Niçin? Çünkü onu güzel bir şekilde tanımıyorsun. Ama devamlı kalkıp oturduğun arkadaşın ise tanıyorsan, ahlakını tanıdığın için o zaman ahlakına göre hareket edeceksin. Biliyorsun ki kızıyor, o zaman o an için söylemeyecek. Biliyorsun ki kızmıyor, o an için orada ne yapacaksın? söyleyeceksin. Yok eğer her bu söyleyeceğin söz herkesle alakalıysa, ilgili ise, herkesin faydalanması için orada o söz ne yapılması gerekiyor. Orada söylenmesi gerekiyor. Ve burada Hanisat ve selam hemen müdahale ediyor. Tamam mı? Enma nas burada diyor ki la tad'u anfusikum kendi nefisleriniz üzerine dua etmeyiniz, Tamam mı? İlla bir hayır. Ancak bir şey söylemek istiyorsanız sadece hayırlı şeyler söyleyiniz. Çünkü diyor, melekler diyor, sizin her söyleyeceğiniz şey üzerinde ne yapıyorlar? <gülüyor> Amin diye getiriyorlar. Thumme kan aleyhissalatü vesselam Allahümme gıfırla Ebi Seleme. Dikkat ediniz. Onu telkin, melkin yapmadı. Şu anda kabirlerde Müslümanların yaptıkları bu telkinler. Acayip telkinler yapıyorlar. <gülüyor> اللهم اغفر لأبي سلامه أي اللهم سن أبو سلامه فغشله وارفع درجته في المهديين جزاك الله خير وأن درجته يكسل واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين طعم أن صندوقي وافسح له في قبره ونور له فيه ما قدر جزيل بير دعاء عليه الصلاة والسلام bunu yaptığı zaman da cemaatçe mesela arkasında kimse demiyor amin amin amin amin. Çünkü bu aleyhissü Selam kendi kendine dua yapıyor tamam mı? Ama genelde Müslümanlar ölü kabre konduğu zaman hoca ellerini açıyor. Herkes ellerini açıyor orada. Hoca söylüyor telkin yapıyor orada herkes diyor ki amin amin amin amin. Bu kesinlikle sünnetle alakası yoktur. Bir de kişi öldüğü zaman, gözlerini kapattıktan sonra ne yapıyor? Üstünü örter. Bir de ve selam vefat ettiği zaman içeri giriyor. Böyle yüzünü açıyor ve onu alnından öpüyor, tamam mı? Onun için e, ölü olan kişiyi, mesela bir erkeğin hanımı mesela vefat ettiği, görmeden, görmedi, haber alıyor vefat ettiğini geliyor. Tamam mı? Açıyor böyle, alnından öpüyor veyahutta da bir baba oğlunu veyahut da bir oğul babasını veyahut da bir amca yeğeni veyahut da bir yeğen amcasını teyzesini, halasını veyahut da bir arkadaşın bir arkadaş arkadaşı tamam mı? Anne, yani yakını anne, He, yani böyle yakını olan bir kişi tamam mı? Onu götürecekleri zaman veyahut da girdiği zaman orada açar onu alnından öpmekte bir beis yoktur. Çünkü bu e, bizzat Allah Resulü sellem ashabtan birisini açmış ve onu e, anından öpmüş ve Ebubekr radıyallahu taala an aleyhicette ve selam vefat ettiği zaman o da geldi ve açtı yüzünü açtı ve anından öptü. Evet. <gülüyor> bir de bazı şahıslar cenaza kişi mesela e, bir evde kişi vefat ettiği zaman Mesela diyelim ki bazı akrabaları var uzakta. Ne yapıyorlar? Onu evde tutuyorlar. Ta bilmem kim gelinceye kadar. Bu da kesinlikle bu caiz değildir. Bu bidattır. Kişi öldüğü zaman ne yapacaklar? Aleyhisselam diyor ki öldüğü zaman hemen bir an evvel onun cenazesini yıkayın. Namazını kılın. Tamam mı? Eğer salihlerden ise bir an evvel hayırlı yerine yetişir. Şer olan insanlardansa da bir, yan, bir an evvel onun yerine yetişir. Yani böyle evde bekletmekte kesinlikle doğru değil. Ama şimdi biliyorsunuz mesela e, devletler arası veyahutta eğer e, cinayetle ilgisi varsa o zaman terleceye koyup mesela işte efendim tahkikatı yapmak konusunda o konuda bir sakınca yok. Ama kişi böyle normal olarak evde ölüyor. Efendim oğlu mesela e, İstanbul'da Veyahut oğlu efendim işte e, filan filan ülkede işte bir iki gün sonra gelecek. Ne yapıyor? Diyor ki onu ben gelmeden onu gömmeyin ve onu böyle evde. O kişi evde kaldığı müddetçe hem insanlar daha çok üzülür, daha çok ağlar, daha çok nahos sözler sarf edebilirler. Bir de o kişinin orada haczetmek de doğru değil. Tamam mı? Ha o zaman bu konuyla ilgili mutlak manada sünnete uymak lazım. Ve burada Aleyhisselam diyor ki İmam İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadiste diyor ki esri'u bil cenaze. Kişi öldüğü zaman diyor. Yani suratlı bir şekilde hemen işini bitirin, onu götürün, gömün. Fe intekun saliha fe hayr. Tukaddimunaha aleyh. Fe inkanet saliha, o cenaze gerçekten iman üzerinde öldüyse, hayırlı bir ise tamam mı? O zaman o kişi yani en hayırlı yerine yapmış, kavuşmuş olur. Ve intekun gayr zâlik. E yok eğer salih değilse, ve o cenaze salih değilse, o zaman fe şerruntada'ûna ar-riqâbikum. O zaman bu şerli olan kişi bir an evvel omuzlarınızın üzerine atıp yerini bulması gerekiyor. Yani bazı şahıslar ne yapıyorlar? Hele hele mesela devletle alakası varsa, askerse yok, kaymakamsa başbakan, cumhurbaşkanı ne yapıyorlar? Bazıları e, medfeler üzerine koyuyorlar. Medfeler ne diyorlar? Hani böyle sürtüyorlar. Ya. Top arabası diyorlar. <gülüyor> Top arabası. Bazıları da torp, atop arabasını üstüne koyuyorlar. Bazıları da bayrak koyuyorlar. Bazıları ayet yazılı, ayet yazılı çadırlar böyle üstüne koyuyorlar. İşte ayetler var. O ayetlerle örtüyorlar. Kesinlikle bu gibi yazılı <gülüyor> ayetlerle çarçafla örtmek kesinlikle caiz. Veyahut da devletin bayrağıyla onu örtmek caizdir. Veyahut da o kişiyi gömerken onunla müzik yapmak Müsika çalmak, zurna çalmak, tamam. efendim, yok, ne yapmak? Ha, alkış, malkış, şu bu falan filan. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi bidaattır. Tamam mı? O kişi normal bir abayla veyahut da normal bir çarçafla örtülür ve bu şekilde götürür. Yani o ayetleri, o yazılı çarçaf ayetlerle yazılı olan çarşaf, acaba ondan ne bekliyorlar? Yani acaba hele hele mesela böyle bir inançları varsa, ey bu ayetlerle yazılı olan çerçafla örtüldüğü zaman işte bu ona şefaat eder gibisi bir inanç varsa Allah korusun Allah korusun bu da şirke kadar götürür ama böyle bir akide yönden böyle bir inançları yoksa o zaman ne olmuş olur bu bidattır ve biliyorsunuz bidat e, yani bazı bidatlar şirktir bazı bidatlar şirk değildir vecuz dirki vecuz limen hadar an yuqabbil al-meyt ba'd an yakshif wajhahu ölün yanına gelince o kişi yüzünü açıp onu öpmesinde bir sakınca yok yani anlamda öpmesinde veyahut da yanağında öpmesinde bir sakınca yok fakat ahrace Tirmizi rahimahullah tamam mı anı seyyide ayşe radıyallahu teala anha en-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem dakhala Allahü Teala ve Selam. Muhtemel fakat yuzna Yani böyle, eğilerek onu öptü. Ve baka, hatta raiyut dumur tesil ala Ve baktım ki yanakları üzerinde böyle göz damlara akmaya başladı. Ve biliyorsunuz, ağlamak. Böyle feryatlar yapmak kesinlikle caiz değildir. Özellikle kadınlar. Bazı kadınlar ne yapıyorlar? Ee, erkek veyahut da kadın böyle elbiselerini şey yapıyorlar, şavaş yapıyorlar, o ay falan, sen şöyleydin, işte <gülüyor> <Böyledin. gülüyor> saçlarını kesiyor, elbiselerini çırtıyor, ne yapıyor, göğsüne vuruyor falan, bağırıyor, çağırıyor. bu Bir sürü erkekler de öyle... Ölüye, Ölüye zarar var mı? Yani eğer tavsiye ettiyse zarar var ama eğer tavsiye ettiyse diyorlar ki alimler zararı yok. Yani mesela ölmeden önce dese ki bak ben böyle bir şey yapmayacaksınız ama ben ölürsem işte benim üzerime ağlayacaksınız şöyle yapın böyle yapın o zaman bu kötü tavsiyeden dolayı o zarar görür. Ama eğer böyle şeylere razı değilse hayatında da bu gibi şeylerden razı değilse tavsiye etmediyse bu insanlar ya da bu kadınlar bu erkekler bu çocuklar böyle feryatlar çekerek üzerine ağlarlarsa kesinlikle ona zarar vermez ama onlar Allah korusun günahkar olurlar. <gülüyor> evet. Demek ki ağlamak nedir? Ağlamak feryatlarla değil yani kalben ve gözyaşları akarak bir sakınca düştü. Allah Resulü vesselam burada ağladığı gibi oğlu İbrahim ve Kasım öldüğü zaman Abdullah onlara da ne yaptı? Aleyhisselatü vesselam ağladı yani gözyaşları döktü. Böyle bir ağlamak bir sakıncası yok. Ama böyle bağırarak, çağırarak ağlamak kesinlikle bu nedir? Bu caiz değil ve haramdır. İsyana giriyor. Efendim? İsyana giriyor Allah'a Tabii isyan. canım. Ve bazı şahıslar cenazeyi kılacakları zaman, cenaze namazını kılacakları zaman hoca efendi cemaata dönüyor. Diyor ki ey cemaat diyor veyahut da ey köy halkı mesela veyahut da mahalle halkı muayette mahalle sakinleri. Siz bu adam hakkında neler biliyorsunuz? Yani siz onu bağışlayacak mısınız? Helal edecek misiniz? Falan evet, filan. Herkes bir, bir sesle falan nasıl diyorlar ki işte helal olsun gibisi. Artık nasıl söz söylüyorsa o söze karşılık onlara da cevap veriyorlar. Bu gibi şeyler söylemek kesinlikle caiz değildir. Diyor ki İmam Ebu Davud Rahman'a rivayet ettiği hadiste ve hadis sahiptir. diyor ki la tuttaba el cenaze bir savtin ve la Cenaze cenazeye tabi olunduğu zaman hiç kimse sesini çıkarmayacak ve ateş ile de takip edilmeyecek. Bazı biliyorsunuz bazı cenazeler böyle e, odunları yakıyorlar veya tamum yakıyorlar. Bu da biliyorsunuz Yahudiler ve Hristiyanların adetini. Evet. Hristiyanlar öldükleri zaman mum taşıyorlar, haç taşıyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, yeşillik, meşillik falan filan şudur budur. Bir de sözler söylüyorlar kendilerine göre bazı ilahileri var Hristiyanlar. Bu Müslümanlar bunlardan etkilendiler. Özellikle karışım bir ülkede ise mesela Yahudiler, o karışık olduğu bir ülkede ise bunları görüyorlar ve zamanla bu gibi bidatlar o Müslümanlara intikal ediyor. وَالصَوْتْ عَامْ سَوَاءَ كَانَا ذِكْرًا اَمْ بُكَاءً صَوْتْ buradaki yani hiçbir ses çıkarmayacak diyor bu geneldir diyor. ister bu ses, ister zikir olsun bazı zikirler mesela diyorlar ki الْفَاتِحَ <gülüyor> tamam mı? Cenaze ile yorum. Mesela imam namazı kıldırdıktan sonra hani nasıl tanıyorsanız Hak ha, hakkınıza helal ediyorsunuz gibisi falan filan cenaze bittikten sonra ne yapıyor? Lillahil Fatiha. Ruhuna Fatiha. Heh. Ondan sonra bazıları da tekbir getiriyorlar. Bazıları tehlil getiriyorlar. La ilahe illallah yani kabre gidinceye kadar makbereye gidinceye kadar böyle cenaze ile beraber ne yapıyorlar? Bazı zikirler Subhanallah ve elhamdülillah La ilahe illallah, <gülüyor> Allahu akbar gibisi tamam mı? Bu gibi zikirleri cenazeyi götürürken bunları söylemek kesinlikle İslam'da bidaattır. Caiz değildir. Ve <gülüyor> İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste ve bir ittifak hadis diyorlar ki kana ashab-ı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yakrehu'r raf'a's-sawtı 'inda'l-cenâis. Allah ashabı cenazelerin yanında ve cenazeleri kabre götürürken tamam mı cenazenin yanında ve arkasında sesleri çıkarmayı kesinlikle caiz görmüyorlardı. Tamamen süküt edilecek ve orada tefekkür edilecek tamam mı ve kişi kendi kalbinde ne yapar bu kişiye istiğfar eder dua eder bir sakıncası yoktur. Ve kerahene keraha tahrimiyye. Laysa et tenzihiye biliyorsunuz. Hanefi fukası diyorlar ki kerahet ki kesittir tahrimen ve tenzihen. Buradaki kerahet buradaki tahrimendir yani aslında tenzihen değildir. Diyor ki inaha ta'ni et tahrim. Bu haramlığı kastediliyor. <gülüyor> Bu burada bu konuyla ilgili mezheplerin bazı görüşleri var. Birincisi el mezhebi el Hanefi. İmam Ebu Hanife'nin mezhebi mezhebine mensup olan İbn Abidin rahimehullah bu haşiyesinde diyor ki ve yanbagil men tabi'a el cenaze an yutil as-samt. Cenazenin yanına veya cenaze ile beraber mezbare giderken diyor ne yapacak diyor? Yani orada susacak hiçbir şey söylemeyecek orada zikir tekbir tehlil el fatiha ruhuna el fatiha bilmem ne falan bunlar kesinlikle yoktur bunlar Lillahil el fatiha okuyorlar mezarlığa götürünceye kadar belki 20 defa 30 defa 40 defa ne yapıyorlar hep böyle bu gibi sözleri sarf ediyorlar ve bu zat, bu bizim toplumumuz nedir hanefidir Türk toplumu hanefidir e bu adam nedir ibni abidin hanefidir ve biliyorsunuz henefi fukahasının son alimlerindendir. Yani devrin son alimlerinden ve sayılan birisidir. Dolayısıyla diyor ki cenazeye tabi yolunda ve ile gidileceği zaman diyor herkes diyor susacak. Yani orada hiçbir zikir ve hiçbir ses çıkarmayacak. İmam Malik'in mezhebine göre de kâle ebnül haç vel yehzâr minel bid'ate letî yef'aluhâ diyor. Burada diyor bazı biço diyor bazı bir işliyorlar diyor ve kişi bu gibi bir davatlarda ne yapması gerekiyor sakınması gerekiyor. Ve kale ebul nubgana Maliki alimlerden es-sunne fi ittiba jazain as-samt ve tefekkür -vel i'tibar. Cenazelerle tabii cenazelerle yani cenaze gidildiği zaman diyor sünnet olan burada kişi devamlı tefekkür edecek. Tamam mı? Ve orada suskunnu seçecek. Yani orada zikir, Fatiha, dua, bilmem böyle tesli dualar. Amin. Mesela birisi dua ediyor, herkes amin, amin, amin. Bunlar kesinlikle sünnetten değildir. Bir bunlar bidattır. Fehakeda kana selef salih rahimahumullah ve etbahuhum taam ve muhalafetuhum Selef salih alimleri bu şekilde ve bunlara muhalefet etmek bidatın ta kendisidir. Sonra قال في فتاوى أخرى جناء بن لب دنلان بو عالم إن ذكر الله والصلاه على رسوله صلى وسلم والسلام أفضل الأعمال Allah'a anmak, Allah'ı zikretmek, ayetle selam ve salat getirmek diyor. Bu Allah katında en değerli ibadetlerdir. Ama bu yeri değildir. Yani zikirleri yerinde söyleyeceksin. Tesbihleri yerinde söyleyeceksin. Salavatı yerine getireceksin. Mesela konuşuluyor burada. Allah'ın esma sözü anıldı. Orada herkes orada ne diyecek? Sallallahu aleyhi ve sellem ve da aleyhisselam ve da ala Muhammed ve hâkede. Ama bunu cenaze esnasında ve da bazı marasimlerde bu gibi şeyleri özel yapmak, aleyhisselatü vesselam'ın yapmadığı yapmak nedir? Bidaattır. Diyor ki, تَشْرِيعٌ وَمِنَ الْبِدَعِفِ الدِّينِ هذه, Yani diyor ki, bu elfâd ve bu ed'iye وَهَذِهِ الْأَفْكَارِ كُلَّهَ مِنَ Bu sözler, bu dualar, bu zikirler hepsi nedir? Bidaattandır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Selam yapmadı. Allah ve Selam onun hanımı Hatice öldü. Öldüğü zaman böyle bir şey yapmadı. Külsüm öldü, Zeynep öldü, Rukaya öldü onun hayatında. Oğlu İbrahim Abdullah Kasım, onun amcası Hamza öldü. Ve onun döneminde bir sürü sahabi öldü tamam mı? Bunları ederken kesinlikle böyle bir şey yapmamıştır. O zaman onun yapmadığını bizim de yapmamamız gerekiyor. Ama onun yaptığını ne yapacağız? Yapacağız. ve vesselam orada gelmiş yüzünü açmış ve ölünün alnından öpmüş. Bizim Biz de ne yaparız mesela? Böyle bir ölüyü gördüğümüz zaman akrabamızdır, arkadaşımızdır, sevdiğimiz bir kişidir. Ondan sonra cenazesine gelince... Tamam mı? tekfin edilmemişse orada ne yapılır? Şöyle perde açılır. Onu öpmekte bir beis yok. Ve o an için böyle gözleri da ağlarsa bir sakınca tıpkı burada Allah-u Sallallahu ve Ben bir Mad'un'un üzerinde ağladığı gibi. Ve emme mâ yafaluhu <gülüyor> min yavminel tehlil inde hamlil meyyit fâhâdihi kull minel bidâ. Ancak burada bazı insanlar diyor cenazeyi alırken diyor tehlil veyahut da tesbih veyahut da yapmaları bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi bid'a attandır. el <gülüyor> i Şafii, İmam Şafii'nin mezhebine göre قال ال-İmam النووي رحمه الله tamam mı? في المجموع. İmam nevuyu biliyorsunuz Şafii'dir. اِنَّ السَّوَابُ وَالْمُخْطَارِ Doğrusu ve seçkin olan şey كان عَلَيْهِ السَّلَفْ رضي الله عنهم أَسْسُكُوتُ فِي حَالَ أَسْسَيرُ مَعَ الْجَنَازَةِ Cenazeyle beraber gidildiği zaman diyor Hepsi sükütü tercih ederlerdir. Yani hiç kimse zikir, tehlil, tesbih, tekbir falan kesinlikle yok. Herkes böyle hazin bir şekilde, tamam mı? Üzüntülü bir şekilde, huşu içerisinde orada ne yapar? Kimisi ölümü hatırlar işte bu kişi öldü yarın biz de öleceğiz gibisi. Mesela kötü amelleri varsa o kötü amellerden vazgeçer, tamam mı? Tö töbe eder çünkü o kişinin ölümünü, ha öldüğü zaman demek ki ben de öleceğim yarın. E o zaman ne yapma? Namaz kılmıyorsa namaz kılar. Mesela kötü bir ahlakı varsa o kötü ahlakı ahlaktan vazgeçer. Ama bu gibi bid'at mid'at sözleri söylemek ne ölüye faydası var ne kendilerine faydası var. Tamam mı? Eğer ölü bu gibi sözleri söylenmesini emretmişse ve tavsiye etmişse onun amel defterine günah yazılır. Tavsiye etmediyse o zaman bu gibi sözleri sarf eden insanlar hey diri olup da onunla beraber giden insanlar o zaman bunlar ne olmuş olurlar? Günahkar olmuş olurlar. Ve diyor ki Çünkü bazı şahıslar kabirlerde de ne yapıyorlar? Kişiyi kabire konduktan sonra eğer Kur'an onun akrabası Kur'an okumasını bilmiyorlar bir hocayı kiralıyorlar ve diyor ki işte sen Kur'an oku ve orada veya hutta kim Kur'an okumasını biliyorsa herkese cüz dağıtıyorlar veya hutta da Kur'an dağıtıyorlar. Ve orada ne yapıyorlar? Kur'an kabrin üzerinde oturup herkese o kişiye Kur'an okuyorlar. Ve yahutta kişinin ezberinde ne varsa Fatiha, Ayetül Kürsi falan filan nedir? Kesinlikle makberada, kabirler üzerinde ve ölü üzerinde Kur'an okumak kesinlikle caiz değildir. Bu hiç varid olmadı Hz. Muhammed'den. Ashab döneminde de olmadı. Tabiin ve etba tabiin döneminde de olmadı. O zaman Hz. Sakbe selam yapmadıysa, ashabı yapmadıysa, tabiin, etba tabiin yapmadıysa ve bu çizgide olan alimler yapmadıysa o zaman bizim hakkımızda da bunları yapmamaktır. Tamam mı? Cenaze ayında Efendim? Cenaze evinde. Cenaze evinde oturup Kur'an okumak. Yok, öldükten sonra Kur'an okumak yok. Ölmeden önce yani ölüm yatağına düştüğü zaman orada ne yapılır? Onun La ilahe illallah telkini yapabilir. veyahutta orada bir kişi mesela Kur'an okur. Bir kişi Kur'an okur. Bu adam o Kur'an okunuşunu dinlediği zaman olur ki Allah Celle Celaluhu o kişinin kalbine ferahlık verir. Ve böylece o Kur'an okunuşundan dolayı hele hele Kur'an'ın manasını biliyorsa mesela mesela Arapça ilmi varsa veya da Arap'sa mesela Kur'an okunurken manasını bilirse bakarsın ki orada kelime-i getirir. Mesela iman üzerinde gidebilir. Bu Kur'an okumasının sebebiyle. Veyahutta kulla ilahe illallah Kelime-i tevhidi telkin etmekten dolayı bakarsın o kişiyi kelime-i tevhidi getirir ve böylece e, iman üzerinde ölmüş olur. İnşallah. 5 dakikamız olur. Şey. Diyor ki burada فَحَرَامٌ بِاِجْمَعِ الْعُلَمَةِ Tamam mı? Ey cenaze üzerine Kur'an okumak ve o veyahutta makberada kabirde Kur'an okumak bir ittifakul diyor. Ey dört mezhep imamın ittifakıyla cenazelerin üzerine Kur'an okumak haramdır. Şafiiler, Hanefiler, Malikiler ve Hembeyler ve bu çizgide olan selef alimleri ittifakıyla tamam mı? Kabirler üzerinde Kur'an okumak bidaattır, caiz değildir. Ve kim okursa o okuduğu Kur'an. Tamam mı? O ölüye yetişmez. ve Yahutta kendileri okumasını bilmiyorlarsa bir hocayı kiraladıkları zaman. Çünkü hocalar biliyorsunuz yani genelde hocalar ancak Allah'ın istisna ettiği insanlar, müstesna hep parayla okuyorlar. Bazıları da mevlüt okuyorlar. Tamam mı? Mevlüt okuyorlar. Kur'an okuyor, mevlüt okuyor. Ondan sonra gözü ölünün sahibinde ne kadar bana para verecek diye. Bu adam okuduğu Kur'an'dan kendisi bir miskazara kadar sevap almaz. Çünkü Allah için okumuyor, para için okuyor. Bu bir. İkincisi o kişiye okudukları Kur'an da o ölüye gitmez. Çünkü Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şeydir. Onun için Allah esasüsselam diyor ki: ben amile amelen, leysa alayhi amrun fehuve Her kim bir amel yapar yapmış olduğu amel, tamam? Bizim sünnetimize uygun değilse o amel merdüttür. O zaman Aleyhisselam okumadıysa okumayacağız. Ama telkin yapın demiş ölmeden önce. Tamam mı? Yani ölüm yatağına düştüğü zaman o zaman la ilahe illallah kelimesiyle onu telkin edeceğiz. Ey, biz söyleyeceğiz. Olur ki o da arkamızda bunu söyleyebilir. O, o kelime-i tevhidi getirirken bakarsın ki o an için ölürse böylece iman üzerinde ölmüş olur. Ve burada İmam Nevi Rahimhan diyor ki bil ittifak. Dikkat ediniz. Tamam mı? İmam Hanbel'in mezhebine göre Bu i Kudame Allah. Ebn-i bir kitabı var. ismi El-Mughni kitabı ve han fukası içerisinde fıkıh dalında en meşhur alimlerden. O da diyor ki ve yukruh rafa's cenaze diyor. Cenazenin yanında veya da cenaze ile beraber giderken ses yapmak veya hutta zikir yapmak, ilahi söylemek, neşit söylemek, tesbih getirmek, el fatiha demek bunlar hepsi nedir? Diyor ki caiz değildir. Li lehî'n nebî sallallahu aleyhi Çünkü hadis-i sen bu konuyla yine yapmıştır, sakındırmıştır. En tuttaba cenaze bi savtin hadis tam. Diyor ki selam cenazeye tabi olurken veyahut o cenazeye beraber giderken diyor ses yapmamak. bu buradaki ses yapmamak ister zikir olsun ister bağırmak olsun ister çağırmak olsun ister ağlamak olsun sesli bir şekilde. Böyle bağırarak çağırarak ağlamak veyahutta da zikir veyahut da tesbih veyahut da tehlil veyahut da tekbir veyahut da lillahi'l-fatiha veyahut el-fatiha veyahut Allah için el-fatiha demek. Bunlar kesinlikle hiçbirisinin aslı yoktur. Ve burada İmam-ı Şafii Rahimullah diyor ki bu konuyla ilgili Allah'ın söylemediğini bir kişi kalkıp da tamam mı kendi kafasına göre bir şey uydurursa veya da güzel görürse o zaman bu kişi müşerre durumuna düşmüş olur. Niçin? Çünkü ibadetler Allah ve Resulü tarafından teşri yapılır. Allah ve Resulü'nün dinine aykırı olan bir şey bir kişi teşire yaptığı zaman veya da uygun gördüğü zaman icat ettiği zaman o zaman o kişi Allah korusun kanun koyucu durumuna düşmüş olur. Allah korusun bilerek yaparsa dinden çıkar. Bilerek değil de cahilen yapıyorsan o zaman günahkar olmuş olur. Ve men taamada zalika diyor ki İmam Şafii. Ve men taamada zalika فإنما يحاول أن يتولى سن القوانين عن الله تعالى ve ذلك هو الكفر بعينه diyor. Her kim bunu bilerek ve kasden tamam mı? din konusunda bazı şeyleri icat ediyorsa bilerek Allah korusun bu kişi diyor küfre kadar gidebilir. Ha o zaman din konusunda ne hangi meselede olursa olsun ve vesselam'ın söylemediğini söylemeyeceğiz. Aleyhisselatü vesselam'ın söylediğini söyleyeceğiz. Yapmadığını yapmayacağız. Yaptığını yapacağız. Ha o zaman kesinlikle cenazeyle beraber zikir şubuğu yok. Kabir üzerinde Kur'an okumak yok. Kişi kabre konduktan sonra bu hocaların, hocaların yaptıkları telkinler de yapılmayacak. Sadece ne yapılacak? İleride zamanla önümüzde gelecek çünkü mesele çok geniştir bu. Tamam mı? Aleyhisselam diyor ki şu anda diyor, arkadaşınız diyor, sorguyla karşı karşıyadır diyor. Onun için tamam mı? Kabirde sabit olması için veyahut tarahat hesap görmesi için, ona istiğfar ve dua ediniz. Ve buradaki istiğfar o dua, herkes kendi kendine kalkıp, bir kişi dua edip de herkes amin demeyecek. Çünkü Ayet-i diyor ki, burada dua ediniz ve burada dikkat ediyoruz. Genel olarak hitap ediyor. Yani herkes kendi kendine orada ne yapacak? Dua edecek ve bu şekilde o kişiyi gömecekler. Vakit bitti mi? Tabii vakit bittiğinden dolayı dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu temmür ve sahat verirsen gelecek hafta inşallah gene aynı müziğe devam edeceğiz. Salamallahu aleyhi ve sellem ve bârekat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O cinsin abi? İnşallah. Şurada genç gelmiş. Genç. Tanha. Nasılsın? İyi misin? Açtan. Tanha. Dinize sağlık hocam, razı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şöyle babanız sizden hoşlanıyor. Şimdi hatunlar bazen mezara gidiyorlar cenazele beraber. Bülurları gelmeyip haram tavsiidir Müslüman hoca. Bazı yerlerde gidiyorlar yani kefle bakmıyorlar, illa geliyor cenazele. Başları ağlamaz. Şimdi çeşit çeşitler var, yaşlı olur, genç olur, kız olur. Ben şahsen yani cenaze versem ağlamam ama benim bir dert gibi arkadaşım var. Rahmetlik oldu. Asker hocam beraber gitti, geldik. Kaza yaptı. Parçalandı orası kapası. Aileleri kırıldı. Onların kardeşleri alamasına benim gözlerim oldu. O kadar bağırlar, çağırlardı ki böyle. Sanki <gülüyor> damatası şey iniyor. İşte bu doğru değil mi? Ben onlar, onları alayışına benim gözlerim kendi kendine aktı. Şimdi kadınlar, yani. kadınlar biliyorsunuz kadınların mezarları ziyaret etmek konusunda alimlerin yani değişik görüşleri var. Hanbelilere göre, Hanbeli fuqasına göre kadınların kabirleri ziyaret etmesi haramdır Hanbelilere göre. O burada Suriye Arabistan fuqası ve otam alimleri genelde bu fetva'yı veriyorlar. Yani kibar alimler ve otta büyük alimler denen alimler, bunlara sorulduğu zaman diyorlar ki kesinlikle kadının kabir ziyaret yapması kesinlikle haramdır ve bu konuyla ilgili iki tane hadis var. Birisi diyor ki Aişe Aleyhisselamdan naklediliyorlar. Lan Allah zâirâtul kubur. Yani kabirleri ziyaret eden kadını Allah lanet etsin. Tabii ki biliyorsunuz buradaki alimler yani büyük alimler yani gerçekten muhaddis değiller. Evet alimdirler, ilimleri var, güzel ama yani Hadis kitaplarından hadisi alırken bu hadisin derecesini ne yapmıyorlar? Yani taramıyorlar hani sahih midir, zayıf midir, nasıl? Bunu şey yapmıyorlar. Onun için mesela bu alimlerin kitaplarına baktığınız zaman nice zayıf hadisler var kitaplarında. Ve İmam Elbani Rahim Abdullah bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Ve delillerle ispat etmişsiniz. Seyreti ehl-i bunu nasıl nasıl zayıf olduğunu senetlerle adam getirmiş. Burada Hanbeli fukası diyorlar ki ha, bu hadis sahihtir. La'an Allah zairatul kubur hadisi sahihtir diyorlar. Bir daha başka bir hadis var. Tamam mı? La'an Allah zowaratul kubur. Birisi zairatul kubur, diğerisi zowaratul kubur. Zowaratul kubur hadisi sahihtir. İmam Elbani Rahim'e diyor ki bu hadis sahihtir. Buradaki zavarat ile zahirat arasındaki fark nedir? <gülüyor> zahirat burada ey kabirleri ziyaret eden kadın veyahut da kabri ziyaret eden kadın. Ez zavarat ey devamlı sürekli bir şekilde böyle devamlı ziyaret edip de bu ziyaret esnasında erkeklerle karışık ve e, böyle yüksek sesle ağlayıp ta orada hem oradaki insanları rahatsız ediyor. Tamam mı? Hem de e, kadın biliyorsunuz Kadının sesi bazı alimlere göre Aurettir. Hele hele ağladığı zaman Allah korusun belki şarkını çıkarır Himarını çıkarır. Veyahut Şeye gelir icabında göğsünü yırtar Tamam mı? Yani orada Birçok şeyler olacak. İşte burada Allah Aleyhisselatü Vesselam Kabirleri ziyaret etmekten dolayı ilk önce bir yasağı vardı. Diyor ki yani Vesselam ilk etapta diyor sizi kabirleri Ziyaret etmekten sakındırmıştım. Ama şu anda kabirleri ziyaret Edebilirsiniz. O zaman niçin sakındırmıştı? Çünkü o zaman biliyorsunuz şirkten İslam'a girince ve o an için İslam'a girdikleri daha yeni olduğu için belki adetleri var diye ey şirk koşma korkusu olduğu için Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam onların kabir ziyaretini yapmayı yasakladı. Ama Müslümanlar artık rasih olduktan sonra, bilgili olduktan sonra, alim olduktan sonra imanlara da kuvvetli olduktan sonra Ali Satt ve anladı ki artık bunlar şirk koşmayacaklar ve hatta bu gibi eee masiyeti irtikap etmeyecekler. Kuntu nehetukum an ziyarati'l kubur fazuruhu. Burada kuntu nehetukum kuntu nehetukum an ziyarati'l kubur. Yani ben geçmişte sizi kabirleri ziyaret etmekten alıkoymuştum ancak fazuruha şimdi o ne yapınız ziyaret ediniz. Buradaki ziyaret ediniz demedik. Erkekler ziyaret etsin, kadınlar ziyaret etmedi. Hadis böyledir. Ama burada kimi kim hadisin şey yaptığını diğer o zayıf hadise dayanarak la'nallahu La zairatil kuburu oradan onu da bununla şey yaparak o zaman diyorlar ki kadınların ziyaret. İmam el-Bani rahimehullah diyor ki bir kadın diyor, bir kadın kabirleri ziyaret etmek istediği zaman ziyaret adabına uygun bir şekilde tesettürlü, tamam mı? Erkeklere karışmayacak, bağırarak ağlamayacak. Yani orada mezarın yanında oturduğu zaman kalbi tabii ki üzülür, tamam mı? Veya da gözleri damlayabilir. Bir sakıncası yoktur. Ama ne yapmayacak? Erkeklere karışmayacak, saçık saçık gitmeyecek. Tamam mı? Ondan sonra sık sık da gitmeyecek. Bir de ileride, ileride zamanla önümüzde gelecek, Müslümanlar bazı Müslümanlar kabir ziyaretlerine gün tahsis ediyorlar. Bayramdan bayrama, cumadan cumaya, perşembeden perşembeye. Yani böyle bazı günler tahsis ediyorlar. Sanki o günlerin dışında hiç kabir ziyaret edilmeyecekmiş gibi. Değil. Kabirlere gün tahsis etmek doğru değildir. Her an için istediği an gidebilir. Ama kadınlar sık sık gitmeyecek. Niçin? Çünkü kadınlar erkeklere nazaran kalpleri daha şeydir. Tamam mı? Daha hesastır. Orada hele hele çok sevdiği mesela bir oğluysa veyahut bir kızıysa veyahutta da mesela e, sevdiği bir akrabaysa o an için orada galayana gelir Allah korusun sesini kaldırarak ağlar e, eşarkını veyahut elbisesini yırtarsa işte o zaman bu mahzura düşmüş olur. O zaman sahih görüşe göre ziyaret adabına uygun bir şekilde kadın kabir ziyareti yapabilir. Yani en doğru görüş budur. Ama hem göre diyorlar ki ka kadınların kabir ziyareti yapması caiz değildir diyorlar. Allah Hocam. Bir ısırsın. Mevlüt bir Biz evet. buna iman ediyoruz. Yalnız mevlit adı altında ismi altında bir merasim düzenleyip de güzel sohbetler verip de Allah rızası için yemek verilip de bir şey var mı? Bir ne, bu, var. Yani isim, mesela, mevlüt, bugün mevlütümüz var ama mevlüde gittiğimiz zaman orada ehli Sünnet ve Cemaat'a güzel bir e, ders verilmiş olduğumuzu görsek. Mevlüt diye bir şey yok her şeyden önce. Yani isim, mevlütümüz... Yok, yok, yok. Yo. Yani. yani İslam'da öyle bir şey yok. Bu dört mezhep arasında evet. ittifak yani var elhamdülillah. Yani dört mezhebin arasında, dört mezhep, malimler arasında ittifak var. Mevlüt zaten bidattır, bu tek kelimeyle ve vesselam yapmadı, Hayır, okumadı ve bu gibi var, münasebetlerle hiçbir dua, sohbet, memlak, konuşmalar falan filan yapmadı. Tamam Ama salli. diyelim ki mesela şimdi alimlerin yaptıkları gibi, hafta içerisinde belli günler derse şimdiki bizim e, yaptığımız e, gibi, tamam mı? Mesela kimisi mescitte yapar, kimisi o evde yapar, kimisi mesela bazı dernekler yapıyorlar, bu dernekler içerisinde hafta içerisinde belli yani, günlerde şey dersler yani, yapıyorlar tamam mı yani, ama yani, yok efendim de, işte e, bu tamam, mevlit denen da. gün geldiği zaman işte yemek yapıyorlar bu yemek esnasında da ne yapıyorlar mesela bazı konuşmalar yapıyorlar ama burada ne için toplandılar asisi seti var bu münasebetten dolayı toplandılar ha o zaman filan adamın doğum ölüm gününü kutlamak biliyorsunuz bu şialar şeylerde rafizi'lerde çok filan filan kişi ölmüş mesela zamanı o gün o senenin içindeki o gün geldiği zaman bir yerde toplanıyorlar ve onun onun geçmişteki şeylerini anıyorlar. Mesela kitapları varsa işte şu kitapta böyle söylemiş de böyle yapmış işte şöyle cihad etti, şöyle konuştu, şöyle yaptı falan filan gibisi tamam mı? Ama Ehl-i Sünnet ve Cemahte böyle bir şey yok. Dört mezhebin içerisinde böyle bir şey yok. Yani ne abu Hanife Allah Geçmiş hocalarını böyle bir şey yapmış. Ne kesinlikle de Abu Hanife'nin ıı, öğrencileri ona karşı böyle bir şey yapmış. Yani hiçbir evet. Abu Hanife'nin öğrencisi, evet. Hanife öğrencisi İmam evet. Abu Hanife sonra onun ölüm gününü veyahut da doğum gününü kutlamadılar. Niçin? Çünkü onlar biliyor ki Hz. Yani, ve sen bunu yapmadı. Onun yapmadığını bizim hakkımızda yapmamak sünnettir. Ha, o zaman kesinlikle bu gibi şeyler, o bu gibi münasebetlerle yapmak Hayır, evet. caiz değildir. Allahu a'lem. Gül Suresi'ni okuyanın kabir azabından korunur Evet. Bu Hanbelilere göre Hanbelilere göre bu hadis zayıftır. Ama İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Yani hasendir. Ve İmam Elbani ile bu çizgide olan alimlerin çizgisine göre bu Mülk Suresini her gün akşam okursa o zaman Allah'ın izniyle ve Vesselam'ın bu hadisine göre bu Mülk Suresi ona şefaatçi olur kabir azabından dolayı. Ama Hanbelilere göre bu hadis zayıftır diyorlar. Yani Hanbelilere göre caiz değildir. Ama diğerlerine göre Şafiiler, Şafiiler aynı bu çizgidedir. İmam Elbani Rahimallah yani bu konuda diyor Şafiilerin görüşü Hanbelilerden daha doğrudur. ve hadis zayıf olduğunu söylüyor. allah Alem. Müzik dinlemek veya söylemek İslam dininden hükmü nedir veya def çalmak bu konuda delil var mı? Şimdi biliyorsunuz e, müstehcen şarkı ve türküleri söylemek kesinlikle caiz değildir. Ama şiirler var mesela. Biz Türkiye'de ne diyoruz? Mesela ilahi. Adam mesela biliyorsun geçmişte şiirler okunuyordu. Mesela bir kişi bir şiir söyler. Bu şiiri söylerken hiçbir musika kullanmaksızın mesela Türkiye'de e, neydi? Bir meşhur bir tane şair var Türkiye'de. İbrahim Tatlıses. Şair şair. Necip Fazıl, Fazıl Kısakürek mesela. Veyahut da o İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif gibi. Pakistan'da mesela yine böyle Muhammed Iqbal Bu gibi şahıslar böyle şiir şeklinde mesela söylemekte o şiirde bir sakınca yoksa din konusunda tamam mı? O zaman bu gibi şiirleri söylemekte bir beis yok. Ama bu müstehcen şarkılar ve türküleri söylemek ve bunları dinlemek kesinlikle caiz değildir. Onun için Aleyhisselam diyor öyle bir böyle bir zaman gelecek ki diyor. Benim ümmetimden bazıları diyor zina'yı ve müziği ve içkiyi helal kılacaklar. Ve kesinlikle burada biliyorsunuz alkolü içki İslam'da haramdır. Müzik İslam'da haramdır ve eee İbn Abbas e, İbn Mesud olacak ve İbn Abbas 6 biri tam akılna kalmadı. Luqmân suresinin 7. ayeti ve 6. ayeti olacak diyor. Allah'a yemin ediyor. Bu diyor. Yani nezadet fi al ghina diyor. Ey bu. Ya, Abdullah bin olacak. Abdullah bin Mesud olacak. Ve yut bin Abbas olacak. İkisinden biri yani. Şu anda tam aklımda değil. Yani bu iki sahabeden birisi. Evet. Ha, o zaman müzik dinlemek kesinlikle müstehcen müzik dinlemek. Hele hele müzikalar bütün çeşitleri haramdır. Döf. Döf. Bu kışkışlı düfler var ya böyle içine bazı halkalar koyuyorlar. Bu da eğer halkalar varsa kadınlar arasında bile bunu çalmak haramdır. Ama halkalardan halkalar falan yoksa düğün merasimlerinde kadınlar arasında düf çalmakta bir beys yok. Ama erkekler arasında çalmak caiz değildir. Çünkü bu düf Kadınların adetlerindendir, erkeklerin adetlerinden değil. Yani Ali Said ve Selam zamanında, Sahabu döneminde erkekler düf kullanmıyorlardı. Kimler kullanıyordu? Kadınlar kullanıyordu. Bu kadınlar yani mesela evlilik merasimlerinde kendi aralarında bu düf çalıyor ama bu düfün böyle böyle bazı halkalar koyuyorlar Çıkışlar. ki ses çıkarsın. Metallerle eh. koyuyor, vurdukça eh. ses çıkıyor. İşte o zaman bu ne oluyor? O birbirlerine vura vura vura. O zaman bu şey musika rengini almış olabilir. Onun için aileler diyorlar ki bu duf kadınlar arasında bile bu gibi halkalardan e, yoksun olması gerekiyor. Allah-u Alem. Bir soru. Bir tane soru. Bana şimdi şey diyecektim. Mezarlık şimdi çok hoşunda. Yani, dinasal, yani sade cenazenin arkasına <gülüyor> giderler mi yani <gülüyor> şey ya, söylemek Fatiha bin ne? gayetmek Yoktur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Yalnız yoksa canazeden zorlar. Bir mezara giderse insan... Yok. Mezarda, mezarda Fatiha okumak, Kur'an okumak, Ayet-i Kürsi okumak haramdır. Caiz değildir. Kabire gidildiği zaman sadece selam getirir. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bekiyatuhu yadara kavmin mu'minine umine. İnne bikum lahikuna inşaAllah. Ondan sonra bu genel selam verir. Ondan sonra gider, mesela kabirhanenin içerisinde mesela ziyaret edeceği kişi kimse bir de onun yanına gittiği zaman bir de özel olarak ona selam verir. İlk önce makbareye gittiği zaman var. hepsine selam verir. E, tamam ama bir, orada bir, kalkıp da orada Kur'an okuyamaz. Bu ileride önümüzde gelecek inşallah. Yani e, bu cenaze meselesi bayağı geniş bir şey. Hazreti Sat ve selam diyor ki evlerinizi mezara çevirerek çevirmeyiniz diyor ve evlerinizde Kur'an okuyunuz. Tamam mı? yani evlerinizi mezara çevirmeyiniz. Çünkü mezarlarda Kur'an okunmaz. Fatiha okunmaz. Ali Sattı'nın selam ölülere mahberede mesen baqiya gittiği zaman hiç Kur'an okumadı. Ashabı da okumadı. Hiçbir sahabi Ali Sattı'nın mezarı üzerinde tamam mı? Şu andaki Medine'deki mezarı üzerinde hiç birisi gelip Ali Sattı'nın yanında Kur'an mezarına Kur'an okumuş değildir. Kesinlikle onun için dikkat ediyorsanız şimdi yabancılar Medine'ye geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine yönelerek ellerini açarak ona doğru dua ediyorlar. Bu kesinlikle caiz değil. Dua edeceksen kibleye döneceksin ondan sonra dua et. Mesela Makbere'ye gittin. İlk önce hepsine selam verdin. Sonra gittin mesela babanı ziyaret etmek istiyorsun. Orada diyeceksin babana özel selam vereceksin. Ondan sonra dua etmek istiyorsan kibleye yönelerek kalk. kıbleye yönelerek ondan sonra dua etmekte bir beis yoktur tamam mı? ama bir kişi dua eder herkes arkasında amin amin demek bu kesinlikle bir bidattır bu caiz değildir. Evet. Peki camilerde hutbe verildiği zaman El Fatiha demiyoruz. Biz bunu okumak bu bir aslında var ya burada bile pot kırıyorlar burada minberlerde. Ve dikkat ediyorsanız burada cuma günü hutbe tam bitmeden ondan sonra arkasında hep dua okuyorlar. Ali saad ve selam hutbeden devamlı dua okumuyorlar. Okumuyordu. Cezaruri bir şey olduğu zaman ani bir şey olduğu zaman birisi geliyor mesela diyor ki ya Resulullah işte diyor yani e, hayvanlar susuzluktan tamam mı efendim yani şu bu falan herak oldu e, ne olur bizim için dua yap. Ama burada ve vesselam ellerini açıyor orada istiska duası yapıyor. Ama ve vesselam böyle her, hele Türkiye'de bir de eller açıyorlar. Yani burada imamlar eller açmıyorlar dua yaptıkları zaman ama Türkiye'de Türkiye'de her Cuma günü imam ne yapıyor? Kutbeyi bitirdikten sonra ellerini açıyor ve herkes onun arkasında ellerini açıyor. Yanlış mı? Tabi canım bu bir defterdir, değildir bu. Hatta burada açılmıyor yani. Yok burada eller imam elleri açmıyor, ancak istiska duasında açılır. Yani yağmur duasında imam yağmur duasında minberin üzerine dua yaptığı zaman elini açarsa orada e, camide olan Müslümanlar ellerini açar ve amin derler. Ama Normal olarak böyle dualar şimdiki yaptıkları mesela bak işte Suriye için, şu için, bu için hutbede Ve da i̇şte hakimi için, memleğim için falan müminler için, hulefa raşidin için, için dua yapıyorlar. O bunu devamlı yapıyorlar. Eller açıyoruz. Evet. Eller burada eller açmıyor ama Türkiye'de eller açıyorlar. Yapıyorlar. Tamam mı? Ama elleri yani elleri açmaksızın devamlı bir şekilde hutbede dua yapmak da sünnetten değildir. Ali Sattı'sın. Onun döneminde Böyle yapmıyordu. Kulefe Raşid'in vefat ettikten sonra hiç kimse mesela hulafaya, Yani ondan sonraki sonraki halifeye dua etmiyordu. Mesela Bakır vefat ettikten sonra Umar hutbeye çıktığı zaman demiyordu ki Allahumme erham Ebubekir ve ba ila ahire. Bu duayı sen burada Müslümanların Müslümanların ihtiyaçlarına göre imam Müslümanların ihtiyaçlarına göre hutbe verecek. Tamam mı? O mesela o hafta içerisinde şehirde, mesela ülkede veyahut da uluslararası Ulu. İslam ümmetiyle ilgili bazı şeyler varsa ne yapar? Sen. Onları hatırlatır. Yani duyduğu mesela Müslümanlar İslam'ın aleyhinde veyahut lehine bazı haberler varsa icabında mesela değinebilir. Veyahut da cemaatinin şu şu meselelerden mesela yoksundur. O, o gibi şeyleri hatırlatır. Kabir azabı, cennetle ilgili, namazla ilgili, şu ile ilgili. Ve artık yani helal haramla ilgili onlara ne lazımsa ne yapar? Ee, bu konuyla ilgili bir hutbe hazırlar. Ama her mesanın sonunda efendim işte 5 dakika, 2 dakika, 3 dakika elleri açıp dua etmek bu kesinlikle sünnetten değil. Hocam. Mola 5 dakika. Demek ki ben İstanbul'da da 15 sene önce hocam, camiye Tamam Soru yok hocam. Soru yok, soru yok. Buyurun, yok. 10 dakika sonra. 10 dakika sonra Tamam ben, şey, Hadi hadi Allah <gülüyor> Bak bu mezhebin değildi bu. Yani milletin Hı. uydurdukları şeyler var. Bizzat Ebunabide olan ne diyor? Diyor ki kesinlikle cenaze ile gidildiği zaman herkes suskunluğu tercih edecek. Zaten o bağıranlar leterci cahil. cahil cenaze namaz var. normal bir var. var, var, var. Evet, namaz var. İyiyim. Namaz kılıyorlar evet. evet. Şimdi bazıları tekbir edince Allah veriryor ellerini düşüyor. Bazıları bağlamıyor. Nasıl oluyor belki yani. Cenaze namazında Şafiilere, Rahmilerlere göre tamam mı? Eller kaldırılıyor. Tekbirete ihramdan sonra tamam mı? İlk tekbir aldığı zaman ne okunuyor? Fatiha okunuyor. Allahu ekber diyor onun sonra iste sesen salavat getiriyor. Lan mesela yani namazdan Namaz'da okuduğumuz e, Allah'ın masalli, Allah'ıma berk var ya. Üçüncü tekbirde ölüye dua edilir. Ondan sonra sen, şafiilere ve malikilere, e, şey şafiiler ve hanbelilere göre eller kaldırılır. İmam bu Hanife ve malikilere göre eller kaldırılmaz. Sadece tekbiratü'l-ihramda kaldırılır. O orada Fatiha suresi okunur. Birinci tekbirde, ikinci tekbirde aleyhissalatü selam getirilir. Üçüncü tekbirde ölüye dua edilir. Yani eller var. kalkılır mı Cenaz-ı Mesela Allah'a hak verdir. Eller kalkması mı gerekiyor İşte Hanbelilere ve Şafiilere göre eller kaldır. Mesela Tekbiratül İhram'ı getiriyor ya, eli kaldırıyor. Fatiha'yı okuyor. İmam mesela uzattıysa Fatiha'yla beraber bir sürede okumak sünnettir. Hanefilere göre sünnet değildir. Sahi görüşe göre Fatiha'dan sonra bir süre okumak sünnettir. ve da bazı ayetler okumak sünnettir malikiler de kaldırmıyor ama şafii'ler ve hanbeliler burada kaldırıyorlar ve tekrar bağlıyorlar. Doğru. Ondan sonra yani burada da hem burada da rivayet var hem burada da rivayet var. Onun için Ahmed diyor ki yani bazen yapar, bazen yapmaz. Bazen ellerini kaldırır, bazen ellerini kaldırmaz. İmam el-Buhari rahimehullah diyor ki yani burada diyor, burada da rivayet var, burada da rivayet. O zaman Devamlı bir şey yapmak doğru değil. O zaman Aleyhisselam yaptığı gibi, bazen yapmış, bazen yapmamış, yani. bazen kaldırmış, bazen kaldırmamış. O zaman bizim hakkımız, hakkımızda uygun olan nedir? Biz de bazen kaldıracağız, bazen kaldırmayacağız. Bismillah. Bismillah. Ben de o mahallede oturuyordum. Meğer ki 15 gün izni varmış. Camiye gidiyoruz. Adam caminin balkonunda oturuyor. Çünkü evi camide caminin içinde ya. Pijamayla, atletle oturmuş caminin balkonunda. Biz gidiyoruz namaza. Tam Ya e hocam ne yapıyorsun? Namaza ben diyor. Ya Muhammed Şerif bilmiyorum ben izinliyim diyor. Ya izinsiz namaza gelmeyecek misin? Yok ben diyor burada kılarım. Diyor. Caminin içinde. Ha o zaman bu adam geliyorsa demek ki memur olduğu için gelip namaz yani. muazzinlik yapıyor. Yani namaz kurmak için gelmiyor camiye. Çünkü izninde caminin havlusunda camiye gelmiyor. Onun görevlisi bana nasıl olsun. Onun kardeşi ismi Bahattin. Yani kuvvetli bir vazı da var. Ee, yani beni seviyordu Allah için. Ama ben onu sevmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bir de atçı birisiydi. Dedim ki o zaman ben dedim senin, senin kardeşine söyleyeceğim. Bakayım ne olacak? Söyledim dedim ki. Ya önce dedim. Geçen bak arkadaşlar mahallede hep senin abini. Çünkü o ondan daha büyüktür. Abini hep eleştiriyorlar. 15 gün izin adam hiç camiye gelmiyor. bey de havlu, şeyde, balkonda oturuyor. Herkes görüyor. Atletle matletle. Ya muhameşler diyoruz, siz çok aşırı gidiyorsunuz ya. <gülüyor> ya kardeşim diyor, tamam adam diyor ne yapsın diyor. Adam işleri rahat edecek, her gün git ezan yap, ezan yap, kâmed yap, ezan yap, ya biraz daha işleri rahat etsin diyor. Bu, aynı fikirde. Tamam <gülüyor> <gülüyor> canım sen. Şu anda beton döküyor. kırıyor <gülüyor> senin. Namaz kandırmayan muridler. <oradayla. gülüyor> Allah <Evet>, öyle. <gülüyor> Ama gerçekten güzel bir imamsa, öyle güzel bir mezhepse. Zaten utanmaz orada. Ya. Yani orada evet. mesela mahallede, köyde yine güzel bir hareketi olabilir imamın. Ama okul içerisinde gerçekten dinini seven bir öğretmense okula güzel bir davetçi olur. Evet. Teşvikten ne yapalım? Evet, getiriyor çok. Allah'a e Allah kılıklarım. olsun. izleyen kılıklarım. Allah'a Allah kılıklarım. olsun. izleyen kılıklarım. Allah'a izleyen kılıklarım. Allah'a izleyen kılıklarım. Allah'a Başkanım, Sen başkansın, sana çok bakmamız gerekiyor. Genç. Yok, ya evet. ya. Önemli olan söylemektir. Niyet. Ama mesela kalabalıksa bazı genç, bazı çocuklar, bazı gençler besmele çekmeden yemek yiyorlar. Onları hatırlatmak için, hatırla, hatırlatma babından e, sesini getirmekte bir veis yok. Ama yok, herkes biliyorsa, herkes kendi kendine Bismillah diyecek. Bir kişiye takıldım biraz. Hep yemekte Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ona ne zaman diyor yao bismillah. ya diyor sen de tutturdun diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz diyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim ekliyoruz. Ne var bunda diyor? Sen de tutturdun. Bismillah, Bismillah. Yok doğru değildir. Rahman ve Rahim ne var diyor? Ali Sat Osea'nın sözleri tavqifidir. Yemek konusunda, girme konusunda, çıkma konusunda ne ne söylemişse onu söyleyeceğiz. Yemek konusunda diyor ki Bismillah biz de Bismillah diyeceğiz. Camiye girerken diyor ki Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallatu vesselam Diyor ki Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tuvalete gittiği zaman diyor ki Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minel kubzi ve al-ghabayti. Diyor ki Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. minel kubzi ve al-ghabayti. Bu konuda Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de mes'ub bid'attır. Yemek esine sonra. Sadece Kral okururken soruyor. Tabii canım. Yani. Mesela Nasıl, alıyor şey. kaşığı, şundan yiyor Bismillah. Tekrar kaşığı aldı, bismillah. Şundan alıyor, bismillah. Şundan alıyor, bismillah. Her şey ne alıyorsa bismillah, bismillah, bismillah. Can sıkıcı. Yok, bu da doğru değildir. Aleyhisselatü vesselam yemek bir sefer besmele yapıyor, şey ondan yapıyorum. sonra yiyor. Şey Ama her kaşığı, yapıyor, her kaşığı ya. ağzına verdiği zaman veyahut da her yemekten yediği zaman besmele getirme, bu da sünnete aykırıdır. Bu Ama da bidat. Ama suda vardır. her, e, su, su içtiği zaman her e, bir işler... Yok, bir sefer söylüyor. Selam. Tabii can. Sünnet budur yani çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mardinli olduğum bilince adam. Önce? Yani belki 50 <gülüyor> seneden önce. 50 sene önce. Allah yani, zaman... yani Haçlıları berbat etmişti. Hocam şu soruları alalım. Sahili mahili hep aldılar onlardan. Hocam şu canım. soruları alalım. Haçlıları Mardinlerden başka kimse Alevileri küskürtmedi. Ya bir kişi kavga etmez. İskenderunluğu Aleviler bu Mardinler oraya gelmeden önce Aleviler yani bayağı dayılarmış İskenderunluğu. Yani ha. hamattaklarına göre. Hocam şu sorular ver abi. 2-3 tane var. He. Bismillah. Iıı ee, bir dakika. Bismillah. Yine abi. Bismillah. Hangisi? Ortası mı? Lambayı sökmüş Aha. buradan çocuk ha. Hadi. Naam. Ha. Bu bir. ikincisi mesela e, şeyhe veyahut da herhangi bir meleğe veyahut da herhangi bir resule kurban kesmek tamam mı? onun için kurban kesiyor filan veli için, filan şeyh için, filan nebi için filan melek için tamam mı? ve kurban sadece Allah için kesilir Ha o zaman o kurbanı o kişiye takdim ederken o zaman bu nedir? bu büyük şirktir tamam mı? kurban kesmek ve bu gibi şeyler yani büyük şirktir. Küçük şirklerden örnek verecek, verecek olursak bazıları mesela adam halk arasında tutuyor mesela sadaka dağıtıyor. Onun kastığı mesela o kalbinde onu kastediyor. Kastediyor ki yani belki de Allah için de kastediyor ama insanlar da bilsinler ki işte ben sadaka veriyorum gibisi. Bu nedir? Bu düşüyor, i̇şte Tabii ki bu nedir? Bu şirktir ama küçük şirktir, yani dinden çıkarmayacak bir şirktir, tamam mı? Veyahut da adam konuşuyor, konuşurken mesela riyakarlık yapıyor, gösteriş yapıyor, bu da nedir? Bu da küçük şirktir, ama o zaman veyahut da namaz kılıyor. Namaz kıldığı tek başına kıldığı zaman süratli bir şekilde kılıyor pat pat pat pat pat bir an evvel bitiriyor ama halk arasında namaz kıldığı zaman camide ve insanların göreceği bir yerde cami namaz kıldığı zaman ağır ağır ruku ağır ağır secde kıraatları uzatıyor falan şudur budur. Ama bunu ne için yapıyor? Kendi kalbinde kendisi karar kalbinde bunu kendisi insanlar görsünler diye yapıyor. Ama kendi tek başına olduğu zaman yani horozun darı yedi yerden kaptığı gibi namaz kılıyor. Bu nedir? Bu da küçük şirk yani riyakarlıktır. O bu şekilde. Ha o zaman büyük şirk insanı dinden çıkarabilir eğer gerçekten şer'i bir mazereti yoksa. Şer'i bir mazereti varsa Allah katında tamam mı? Kendisinin şirk koşup koşup koşmadığı Allah Celle Cevap karar veriyor. Bu konuyla ilgili bazı deliller var. Biliyorsunuz bir gün yani hatadan dolayı bir gün bir kişi Devesine bütün eşyalarını koyup, bindirip, böyle sefere çıkmak istedi. O an için mesela istirahata çekilmek istedi. Derken, devesinden inerken, devesi kaçtı gitti. Her şey bütün eşyaları üzerinde. Sahra'nın içinde dedi ki, vallahi dedi, artık en iyisi ben ölümü bekleyeyim. Sahrada kalmış, suyu yok, yemeği yok, nasıl yürüyecek falan. Orada bir ağaç var ağacın dibine gidiyor ve artık ben diyor ölüm burada bekleyeceğim ve ağacın altına giriyor ve orada yatıyor. Bir uyanırken bakıyor ki defesi başının ucunda duruyor. Orada diyor ki kendisi yani Allahumma ente Allahumma anta rabbi diyeceğine diyor ki Allahumma anta abdi ve ana rabbuk sevincinden dolayı. Allahümme ente rabbi ve ana abduk diyeceğine. Orada dedi ki Allahümme ente abdi ve ana rabbuk. Bu nedir? Şey, bu söz derkeniz. küfür mü değil mi? Evet, Tabii. Ama, ama sevincinden dolayı hatasındayım. Yani burada hata etti. İşte bu adam ne olmadı? Kafir olmadı. Çünkü hatasından dolayı yani hatalı söyledi bu sözü. Yani kasten söylemedi bunu. Tamam mı? Öbür tarafta yine sahabeler aleyhisselatü ve ile beraber bir Sefer esnasında vazveye giderken daha yeni şirkten İslam'a girmişler ve ashabtan birisi diyor ki biz daha diyor yeni İslam'a girmiştik diyor yani şirke yakın birçok örf ve adetlerimiz var diyor ve oradan diyor bir ağacın yanından geçerken diyor bir sidir ağacın yanından geçerken müşriklerde ne yapıyorlardı savaşa çıkacakları zaman bir ağaçları varmış o savaşa çıkacakları zaman geliyorlar. Kılıçlarını o ağaca bağlıyorlar. Orada ne yapıyorlar? Kendilerine göre bazı ibadetleri var. Ki savaşta zaferli, kazançlı gelsinler diye. Bu Müslümanlar oraya gelince diyorlar ki ya Resulullah bunların böyle bir ağacı olduğu gibi bizim için de böyle bir ağaç yap diyor, diyorlar. Ali A.S. diyor ki Allahu ekber diyor. Tamam mı? beni İsrail oğullarının Musa'ya söyledikleri gibi siz de söylediniz diyor. Tabii ki bu nedir? Bu söz küfürdür. Tamam mı? Bu söz küfürdür. Ama Aleyhisselatü Vesselam demedi ki siz dininden döndünüz. Çünkü bunlar cahil. Cahil oldukları için, cehlen bu sözü söyledikleri için Ali Vesselam demedi ona ve da o sözü söyleyenlere siz kafir oldunuz, dinden döndünüz, tekrar İslam'a giriniz. Tamam mı? Ama dedi ki Allah-u Ekber Beni İsrail oğul Musa'ya söyledikleri gibi siz de böyle söylüyorsunuz. Tamam? Ha o zaman bu gibi sözleri cehlen, bilmeyerek, tamam mı? Veyahutta hata ederek, veyahutta tevil yaparak söylüyorsa her ne kadar küfre düştüyse de öbür dünyada gerçekten bu şer'i özrü varsa Allah katında müşrik veya tekafir olmayabilir ama küfre düşüyor. Onun için fıkıh, usul alimleri diyorlar ki, usul alimleri diyorlar ki. "Leysu kul men vaka fi'l-küfri waqa'a'l-küfru alayh." Tamam. Mı? Yani İmam Elvanî de bu sözü söylüyor. Yani usulcuların söylediği bir sözdür, bir kaidedir her küfre düşen kişi ille de kafir olacak veya oldu diye bir kaide yok. Niçin? Çünkü bu gibi engel yok da bu gibi bahaneler olabilir. Yok adam gerçekten hüccet oluştuktan sonra yine ve yine küfründe ve şirkinde ısrar ediyorsa o zaman o kişi tek kelimeyle kafir olur. Allahu u Alem. Bismillah. Cenaze kabire koyulduğu zaman Elle üç defa kabre avuçla toprak atma sünnette yeri var mı? Evet. Bu önümüze gelecek tabi. Gelecek derslerde biz buna değineceğiz. <gülüyor> yani cenaze kabire konduktan sonra ve vesselam diyor eliyle böyle üç defa toprak ne yapılıyor? Böyle top eliyle toprak alır ve kabirin üzerine atılır. Bu sünnettendir. Doğru söylüyor. Namaz kılan birine Müslüman muamelesi yapmak için adamın itikadını sorgulamak, araştırmak gerekiyor <gülüyor> İtikadı şu yani mesela yani sen inanç konusunda nedir? Şii misin, harici misin, muhtezili misin? Tamam mı? Eş'ariyim misin, Maturidi misin, Selefi misin? Bu gibi soruları söylemekte bir bahis yok. Çünkü ben Eş'ariyim dese inancı belli olacak. Şiiyim dese yine inancı belli olacak. Ama her şeyde, her söylediği sözde işte sen neye göre inanıyorsun gibi söylemek doğru değil. Ama mezhebini sorabilir. Mesela amel konusu, amel yönünden hangi mezhebe tabiisin? Şafii'ye. Tayyib inanç konusunda hangi İmam Hatabi'sin mesela. Yok Eş'ariye, yok Maturidiye, yok Şii'lere, yok Haricilere, yok Müttezi'lere, yok Bahai'lere. Çünkü biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor geçmişte Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, gelecekte benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ha o zaman bu 73 fırka tamam mı? Herkes kendine göre bir görüşü var inanç konusunda yurtamal konusunda. O zaman bunun mezhebini sormakta bir veis yoktur. Çünkü onun mezhebini sorup Cevabını aldıktan sonra ona göre ona karşı ne yapacak, emniyetini alacak. Şii ise onunla nasıl konuşacağı, nasıl halledeceği bilecek. Eş'ari ise yine o şekilde. Maturidi ise yine o şekilde. Selefi ise yine o şekilde. Çünkü o adamla anlaşması gerekiyor. Ya tehlikelerinden korunması için bu gibi kendimese o mezhebini sormak tabii. Ama bazı şahıslar çok aşırı giderek her her konuştuğu şeyde sen hangi inançtasın? Bu söylediğin söz hangi inanca göre? Mesela ben diyorum ki ben Selefiyim. O zaman Selefi inancında olan bir kişi kesinlikle bu gibi bir bidat, hurafet, şirkleri şunları bunları asıl mezhebinde yok. Bakarsın ki bir kişi bilmeyerek Selefi olmasını rağmen bir hataya düşer. O hataya düştüğü zaman tamam mı? Bilmeyerek düşebilir. Dili kayarak düşebilir. Bilmeyerek söz söyleyebilir. Tamam mı? Hata ederek o konuda cahil olabilir. Yani her selefi bütün Kur'an ve sünnet içerikli bütün akide şeylerini bilmez ki. Hangi alim her şeyi bilir? Ha o zaman selefi bile olsa bazı meselelerde hata edebilir. Akide de hata edebilir. Abu Hanife Rahimallah selefi değil midir? Ama iman konusunda hata etti. Diyor ki iman, ya, amel imandan değildir diyor. E, bu akide ile ilgili bir meseledir. Ebu Hanife Rahimallah selefidir hem de sele, selefinin ta kendisidir. Ama böyle bir hataya düştü Allah rahmet eylesin. Yani demek ki o zaman resullerin dışında her alim hataya düşebilir. Ama o hataya düşerken o hatayı kastetmedi Ebu Hanife Rahimallah. Alimler, büyük alimler hataya hatayla karşı karşıya geldikleri zaman yani kast ederek hataya düşmüyorlar, bilmeyerek hataya düşüyorlar. Onun için dikkat ediyorsanız, mesela bütün ehl Sünnet vel Cemaat'ın hala diyorlar ki Ebu Hanife Rahimahullah Selefi'dir. Ancak bu iman meselesinde ne yapmıştır? Hata etmiştir. Evet. Allah-u Alem. Darül-Kufur'da yaşayan Müslümanların aralarında bir emir seçip ona biat etmeleri sünnete uygun mudur? Biat yok. Yani şöyle, mesela biliyorsunuz esas biat, tamam yani şümüllü olan İslam ümmetinin emirine veyahut da halifesine biat edilir. Ama kendi aralarında mesela Almanya'da yaşıyorlar. Tamam mı? Orada Müslümanlar, Müslümanları mesela sövk ve idaresini yapmak için, başlarına bir tane başkan seçmelerinde bir sakınca yoktur. Tamam mı? Onları sövk ve idare etmek için, dersler konusunda olsun, şu konusunda olsun. Mesela dernekleri var, dernek başkanı. Mesela okul müdürü var. Ne yapıyor okul müdürü? okulu sek kaydarlasını yapıyor. Mesela bir kişi dernek, bazı şahıslar dernek kuruyorlar. O derneğin başına bir başkan seçiliyor. Başkan ve yardımcısı, bilmem neyecisi, kasa, mesela sandık e, memuru, bilmem ne falan filan. Ve bu şekilde yani bu gibi tanzimatı yapmak için bir kişiyi seçmekte bir beys yok. Ama biat meselesi tek kelimeyle sadece halifeye yapılır. Böyle bir kişi sanki halifeymiş gibi başlarına em Emir veya da halife getirmek ve ona biat etmek bu doğru değildir. Bu yani Sünnete aykırıdır. Evet. Allah'a emanet. Evde yalnızsam yani evde yalnızsam namaz kılmak için ezan ve ikamet getirmeden namaz kılabilir mi? Ee, şimdi biliyorsunuz özellikle bu kadınlar için yani bazı alimler demişler ki kadın namaz kılmak istediği zaman ikamet e, getirmeyecek. Bazı alimler diyorlar ki kâhmet getirecek. Eğer kadın veyahut da erkek, mesela bir kişi köyde kalıyor veyahut da dağda kalıyor. Çobandır mesela. Veyahut da tarlada kendi işini yapıyor. Camiye gidemez. Köyden uzaktır. Veyahut da şehirden uzaktır. Orada ne yapması gerekiyor? Orada namaz vakti girdiği zaman orada ezan okuyacak. Ondan sonra ezandan sonra sünnetlerini kıldıktan sonra kâhmet getirecek. Bu kadın da kendi evinde eğer ezanı işitmiyorsa Tamam etrafında camiler falan yoksa veyahutta varsa çok uzaksa işitmiyorsa o zaman o kadın kendi evinde kendi kendine tamam mı ezan okuyup Kamet getirebilir. Eğer hakikaten ezanı okumuyorsa veyahutta evde çocuk varsa oğlan çocuk varsa mesela ne yapar? Kadın çocuğa der ki ezan oku. Ve biliyorsunuz Ummen Aişe radıyallahu ta'ala onun bir hadimi vardı yani Mevlası ve o Mevla ne yapıyordu? ezan okutuyordu, kâhmet getiriyordu. Ondan sonra namaz kılıyordu. Bunda bir sakınca yoktur. Ama ezan işitmişin diye mesela şurada cami var, burada cami ezan sesleri işitiliyor. O zaman ezan okumayacak, sadece namaz kılmak için kâhmeti getirecek. Yalnız bu eğer bu soruyu soran erkek ise, ezanı işittiği halde evde namaz kılması caiz değildir. Eğer bu soruyu soran erkek ise, o zaman ne yapacak? Camiye gidecek. Yok eğer kadın ise kadın ise bu soruyu soran ezanları işitmiyorsa ezan okumakta bir beysiyeni. Kendini, kendini duyuracak şekilde. Ondan sonra namaz kılmak için de Kamet getirir. Yok erkekse mutlaka camiye gitmesi gerekiyor. Yok eğer cami yoksa oralarda o zaman ne yapacak? O da erkek bile olsa hem ezan okuyacak hem kâhmet getirir. Çünkü Kamet ezan gibi bir sünnettir. Ezanı söylerken böyle camilerdeki gibi söylemeyecekler. E, yok normal yani camilerde çok aşırı gidiyorlar Anlaşır çünkü gibi. yani mesela Allah lafzını bazıları 10 hareket uzatıyor. Yani burada hele bu söylediği Arabistan'da bile böyle. Yani Söyde Arabistan Tevhid kalesi olmasına rağmen müezziller çok pot kırıyorlar. Adam mesela burada mescid i Kebir'de bir tane müezzin var. İnanır mısınız Allah-u Ekber kelime lafzını belki 20 hareket uzatıyor. Allah böyle uzatıyor. Yok, Allah lafızı sadece bir mettabiyeyi iki hareket kaldırır. Allah ekber. Allahu ekber iki hareket yani mettabiyeyi. Dolayısıyla ezan lafızları aynen Kur'an lafızları gibi tecvid kurullarına bağlıdır. Mettabiyeyi ise mattabiyeyi tamam mı? Veyahutta med muttasır, veyahutta munfasır, veyahutta med lazım değerindeyse, med muttasır, med muttasır. Mesela, heyya alel falah diyor ki adam, heyya alel falah. Burada med tabiidir, adam on tane hareket uzatıyor. Hocam biri diyor, ya Mekke mi gene yanlış yapıyor? Diyor Mekke'de değil mi? Yanlış okuyorlar tabii, ezanları yanlıştır tabii. Bir gün Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala birisi ona diyor ki, Abdullah bin Umar diyor ki, e, diyor ki, ya Ebu Abdurrahman diyor, enni uhibbuka fillah. O dedi ki, ben de enni obuğiduka fillah. <gülüyor> Ey Abdurrahman, ben Allah için seni seviyorum. O da ben Allah için senden boğaz ediyorum dedi. Hayır inşallah, niçin dedi? Dedi ki, li enneka tulhin fi adanek. Çünkü sen ezan okurken lehin yapıyorsun. Yani, kurallara uymuyorsun, ezanın kurallarına uymuyorsun. Ya sen burada, sen şarkı söylemiyorsun ki tatlı ses gibi. Bu şarkı değil ki bu ezandır bu ezan. Bu ezan Arapça lafızlarına uygun bir şekilde tamam mı? Tecvit kurallarına göre haflerine uyman gerekiyor. O zaman ezan ne için yapılır? Ezan böyle en çok sesi en yüksek olan kişiye ve en vermek en uygundur. Biliyorsunuz Ali Sattwast'ın döneminde bir kişi rüyasında ezan okumayı görüyor. Ve aleyhissalatü vesselam'a aktarırken demedi ki sen oku. Dedi ki Bilal'a söyle çünkü Bilal sesi senden daha yüksektir dedi. Daha gürdür. Demek ki onun sesini biliyor. Yani sesi gür değildir, yüksek değildir. O zaman da minareler falan yok. Tamam mı? Herkesin mesela işitebilmesi için gür ve yüksek sesle ihtiyaç var. Ha o zaman mesela böyle yerlerde okuyuyor Yok evde okuyacaksa kendisini işitebilecek şekilde. Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar, Allahuekber Şehdu en la ilahe illallah şadu en la yani nerede med tabi'i varsa med tabi'i nerede med muttasıl değerinde veya med munfasil değerinde veya med lazım yerinde değerinde varsa yani bu gibi harflere uygun bir şekilde bu harfleri riayet ederek ezan okur Allahuekber <gülüyor> Demek ki dersle alakalı hocam cenaze kabre koyulduktan sonra herkes gider Arkasından bir kişi kalıp da onun bağışlanması için dua etmesi sünnette var mıdır? Allah nasıl, nasıl? <gülüyor> kabire koyulduktan sonra, cenaze kabire koyulduktan sonra herkes gider. Akrabasından bir, bir kişi kalıp da onun bağışlanması için dua etmesi sünnette, sünnette var mıdır? Yok yani böyle bir şey yok. Bazıları hakikaten, hatta bazıları kaymak kuruyorlar kabrin üzerinde ve bir haftaya kadar veya 15 güne kadar böyle sırayla Kur'an okuyorlar. Hep Kur'an okuyorlar. Fakir mi zengin yani, eden mi? Yani bazılar bazı yerlerde adettir yani. Bazıların her Allah özünde bir hafta bırakırlar. Yani. Çadır. Mezar mı? He, mezarlıkta mı yani? He, mesela, mezarlıkta, mezarlıkta. Yağmur yağarsa belki de çadır koyuyorlar. Çadır koyuyorlar hani güneş sen güneşden evet, dolayı güneş ya da yağmurdan da. dolayı. <gülüyor> Bazı yerlerde böyle küçük hayvan kuruyorlar ve orada hep Kur'an okuyor. Şimdi bu kardeşimizin soru sorduğu şey yani cenaze gömüldükten sonra akrabalarından dua yapmasını bilmeyen kişiler yoksa ne yapıyorlar? kiralık bir kişiyi alıyorlar. Yani mesela hocayı getiriyor, hocayı kiralıyorlar ve hoca, bir hoca diyorlar ki, işte sen burada dua edin, Kur'an oku. Bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Aleyhissalatü vesselam orada kişi gömüldükten sonra dedi ki, şu anda kardeşiniz soruyla karşı karşıyadır. Kardeşinize ne yapınız? İstiğfar ediniz, dua ediniz. Tamam mı? Yok efendim, herkes gittikten sonra işte bir kişi orada kiralanacak. Bir kişi de oturup Yok. dua yapacak diye bir şey yoktur sünnette. Evet. Allah-u Alem. Sönü Sünn daha var hocam da çok anlamadım. İnşallah anlayabiliriz. Benim bir Azeri kardeşimiz diyor, Türkiye'ye çalışmaya gitmiş. Ne zaman namaz ne zaman kayıtmasını da bilmiyor. Orada namazı seferi mi kılsın yoksa adı namaz mı olsun diye Türkçesi biraz şey Şimdi arada, sefer biliyorsunuz kişi bir yere gittiği zaman muhakkaten gidiyorsa mesela diyelim ki bir kişi mesela Antakya'dan İstanbul'a gidecek. Antakya'dan İstanbul'a ne için gidiyor? Çalışmaya gitmiyor. Mesela bir işi var. ve Bu işi onun tahminine göre yani bu iş diyor ki bir haftada biter. Tamam mı? Ama bir haftada bitmiyor. iki haftada bitmiyor. Üç haftada bitmiyor. Ve devamlı diyor ki, işte bugün bitecek, bugün bitecek ve böylece bir ay bile gidebilir. Altı ay bile bile gidebilir. Bu kişi seferidir. Ama bir kişi mesela Antakya'dan İstanbul'a çalışmaya gidiyor. Mevsimlik mesela. Üç ay, dört ay falan. Oraya çalışmaya gittiği zaman artık oraya, orada mukim sayılır. Nasıl? Niçin? Çünkü ev kiralıyor ve evde Nasıl? kalkıp oturuyor. Bu kişi artık seferi sayılmıyor. Ama muhakkaten yani bir iş için, bir devlet işiyle ilgili veyahut da bir hastalıkla ilgili veyahut da herhangi bir yani ben bu işi filan saatte filan günde bitirebilirim gibis. Ama bakıyorsun ki bitmiyor. Tamam mı? Ve bu kişi sahih görüşe göre bu şekilde devam ettiği müddetçe o kişi seferidir. Bazı alimlere göre bir yerden bir yere gittiği zaman yani bir şehirden bir şehire gidiyor. Yol esnasında seferidir. O şehre yetiştikten sonra bazı alimler demişler ki 4 günden sonra mukim olur. Bazıları demişler ki 15 günden sonra mukim olur. Bazıları demişler ki 40 günden sonra mukim olur. Bu şekilde aralarında ihtilaf var. Ama doğrusu kişi şehre yetiştikten sonra o işi bitmediği müddetçe o kişi orada seferi sayılır. Ancak o kişi iş yap, orada çalışmak için gidiyorsa yetiştikten sonra mukimdir. Örneğin şimdi biz Türkiye'den Söğüt Arapistan'a geliyoruz. Ne için geliyoruz? Çalışmaya. Çalışmaya geliyoruz. Ama bir kişi gelmiş mesela Türkiye'den amcamız gibi Kasım amcamız gibi mesela. Kasım amca buraya izine gelmiş mesela bir aylık. Bu bir şimdi, aylık, şimdi, aylık müddetçe kendisi şimdi, burada nedir? kendisi burada misafirdir. Ancak İmam Elbani'nin görüşüne göre Kasım amca oğlunun evinde olduğu için buraya gelince artık seferi sayılmıyor muhimdir. Çünkü bu ev oğlunun evidir. Oğlunun evi onun evidir. Tamam mı? Heh. Ama ama ömreye geldi. Mesela bir aylığına Türkiye'den Hicaz'a bir aylığına geliyor. Orada seferidir. Ama cami derde, mukim camide namaz kılmak istediği zaman orada mukim imama uyacak. Ama cemaatle kılmadığı zaman imamla beraber namazı kaçırdıysa o zaman iki rekat kılacak. Dörtlü rekatları iki rekat kılacak. Akşam namazı aynen olduğu gibi. Ama cemaat namazı, varsa cemaat olacaktır. Cemaat olduğu zaman uy yani caminin imamına uyması gerekiyor. Ha, o şekilde. Allah dört ayı. kılmasında bir şey var? Bir var. E, şafiilere göre e, dört kılmasında bir sakınca yoktur. E, Hanbelilere göre Hanbelilere göre yine o şekilde. Hanbelilere iki görüşü var. Hanbelilere göre e, yani en eflalı vakti varsa meşgul değilse mesela o zaman dört kılması, kılması lazım. Ama bu Hanife'ye göre ve en doğrusu da Allahu Alem Ebu Hanife'nin görüşüdür bu konuda. Dörtlü namazları iki rekat olarak kılmak vaciptir İmam Ebu Hanife'ye göre. Nasılsın? İndir olan şey. İki rekat, sünnet mi farz mı? Yok. Mesela öğle namazını iki rekat kılacak. Sünnetlerini kılmayacak kılmayacağım. Sağ. Fars. Sadece iki rekat farz kılacak. İkinli namazı dört iki on rekat kılacak. Yani. Dört de ikiye kılacak. ha Yani Şafii'ye göre mesela dört rekat kılabilirsin. İmam Şafii diyor ki dört kılabilirsin. Niye? Ama Ebu Hanife diyor ki yok. İki, i̇ki kılmak vaciptir. Yani. Kısaltacaksın burada. Çünkü Aleyhisselatü besem bütün Hı. seferi namazlarda e, dörtlü <gülüyor> rekatları iki ikiye indirmiştir. Hiçbir zaman dört rekat kılmış değildir. Yalnız Üzmer radiyallahu teala bir hac seferinde ne yapıyor Mine'de? Kısaltmıyor. Namazı olduğu gibi kılıyor. E, ve orada bazı alimler ona kızıyorlar. E, diyor ki yani şu anda dünyanın birçok yerinden buraya geliniyor ve ben de diyor İslam ümmetinin halifesi olduğum için diyor ben şu anda burada iki rekat kılsam diyor cahil ülkelerden yerlerden gelen insanlar iki rekat kıldığımı gördükler diyecek ki o zaman öğle namazı ikindi namazı yatsı namazı iki rekattır evlerine gittikten sonra yine iki rekat kılacaklar işte öğrensinler diye diyor ben burada diyor dörtlü olan namazları dört rekat olarak kıldım ve e, Ebu Mes'ud ona kızarken ne yapıyor? Ona uyuyor. Ona uyduktan sonra bir kişi diyor ki hem ona kızıyorsun hem ona uyuyorsun diyor ki çünkü diyor Hilaf el hilafu şarrun diyor. Burada fitne olmaması için ben ona uydum diyor. Tamam, yani bu şekilde alimlerin bu sefer konusunda alimler değişik değişik görüşleri var. Soru soru hocam. Büyük günahta ısrar onu helal saymak sayılır mı? Yok adam kalben etikadi yönden kendisi o oh, helalı haram saymadıkça ve da haramı helal saymadıkça tamam mı? Kişi kafir olmaz. Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir kişi bilerek haram kılarsa kalben itikad ederek ama amel ayrıdır, itikad ayrıdır. Dikkat ediniz. Bu mesele çok önemli. Bazı şahısla biliyorsunuz hariciler bu inançtadır. Hariciler, mütezziler bu inançtadır. Hariciler bir günahı irtikab etmek onlara göre küfürdür. Ölse ebediyen cehennemde kalacağını söylüyorlar. Ehli sünnet ve cemaat diyorlar ki hayır. Bir kişi mesela adam devamlı alkollü içki içiyor. Biliyorsunuz alkollü içki büyük günahlardandır. Diyor ki bu adam alkollü içki içiyor ve haram olduğunu biliyor. Ben diyor haramdır. Ben buna inanıyorum ama ne yapayım diyor. Alışmış. Yani alışmışım diyor. Terk edemiyorum falan bir sürü bahaneleri var. Ha o zaman kalben bunu helal kılmadığı müddetçe bu adam nedir? Bu adam kafir olmuyor ama büyük günahkardır. Veyahut da devamlı zina yapıyor. Diyor ki zina haramdır. Ben buna inanıyorum. Dinim budur. Bu dinimin gereğidir. Ama ne yapayım diyor. Kendimi tutamıyorum diyor. Zina yapıyorum. Ha o zaman bu zinayı helal kılmadığı müddetçe bu kişi kafir olmaz ama büyük günahkar olur. Hac mesele. Adam parası var şudur budur ama Hac yapmıyor. Hac farzdır. Haktır. Bunu kabul ediyorum diyor. Ben bunu itiraf edeyim. Bu benim dinimin gereğidir diyor. Ama yapamıyorum işte gidemiyorum falan filan. da cimridir. Veya da vakti, vakit bulamıyorum. Veyahut. Bir sürü bahaneler var mesela. Ha o zaman bu adam nedir? Büyük günahkardır ama kafir olmuyor. Ve bu şekilde yani. Hüccetin ikame olduğu kimselere hüccetin ikame olduğu kimselere cehalet özür müdür? Anlamadım Mehmet kardeş ya. Hocam kişinin üzerine hüccet oluşturuluyor ya Heh. yani o kişi için cehalet özür müdür? Cahil... Yok hüccet oluştuktan sonra artık özrü kalkıyor. Hmm. Örneğin mesela bir kişiyi Allah'tan başkasına imdadını yapıyor. O kişi ölü olabilir veya da onun yanında değil daha başka bir yerde gayip olan bir kişiye. Ve bu kişiyi bu istigafeyi yapınca imdadı yapınca bir kişi diyor ki bu şirktir diyor. Ve hadislerle buna, ona ispat ediyor. Tamam mı? İspat etmesine rağmen diyor ki bu senin kendi inancındır ben buna inanmıyorum. Tamam mı? Ve delili delilleri gel ama bu delili ikamet edecek olan gerçekten yani ilmi olması gereken bir kişi olması lazım. Çünkü o kişi belki o kişinin ilmine güvenmiyor. Alim değilsin sen diyor ben nereden bileceğim senin doğru söylediğini. Ha, o zaman hücceti oluşturacak kişi veyahut yotta kişiler alim olmaları gerekiyor. Yani bilgili olmaları gerekiyor. Delilleri yerinde sunacaklar. Bu delilleri yerinde sunduktan sonra alimler, o alimler eğer orası İslam şeriatına göre idare ediliyorsa o alimler ne yapacaklar? Kadı'ya havale edecekler. Kadı hücceti oluşturacak. Kadı hücceti oluşturduktan sonra tamam mı? Adam teslim olmuyorsa veyahut da kabul etmiyorsa o zaman kadına yapar? Ürül emre takririni verir. O zaman ürül emir ne yapar? Der ki artık bunu öldürün. Ve burada onu niçin hüccet oluştuktan sonra kabul etmiyorsa o zaman küfren öldürülür. Ama diyelim ki Türkiye gibi bir yerde. Adam mesela büyük şirk koşuyor. Gelmiş Muhammed Şerif gibi bir kişi, benim gibi bir kişi, mesela diyor ki işte bu böyle değildir. Diyor ki sen kimsin? Sen Muhammed Şerif kimdir diyor. Bak işte şu müftü var, şu alim var, şu var bunlar hepsi. Yani ben Muhammed Şerif nedir yani? Kimdir bu adam diyor. Ben bu Muhammed Şerif'in ne alim olduğunu bilmiyorum falan filan. Bizim hocalarımız hepsi bu konuda bir beis yoktur diyorlar. Ha, o zaman benim gibi bir adam onun üzerine hüccet, Oluşturmak Belki hüccet olmayabilir. Niçin? Çünkü bana güvenmiyor. Benim ilmime güvenmiyor. Ha o zaman hücceti oluşturacak olan kişi veyahut da kişiler toplumda ilim konusunda tanınması gereken şahıslar olması gerekiyor. Yani gerçekten ilimlerine güvenilmesi gerekiyor o hücceti oluşturacak şahıslar. Ha o zaman hücceti oluşturacak şahıslar gerçekten ilimlerinde güvenir kişiler ise o hücceti oluşturduktan sonra mazur sayılmıyor. Ama ilimlerinde güvenli bir kişi ise mazur olabilir. Allah'u alem. Cenaze <gülüyor> Cenaze namazını kıldıktan sonra cenazeyi koşarak apartmak herhalde kaldırmak sünnette var mı? Evet. Cenazeyi elhamdülillah cenazeye götür yani, götürdü, yani çok, çok aşırı koşmak yapmayın hazırlısın. Yani çok aşırı koşmak da değil cenaze dedim çok aşırı koşmak hem oradakiler hem cenazeye de zarar verebilir. Özellikle o cenazede mesela yaralı yara mara varsa mesela kan aktı. Kan aktıcı olabilir, şol olabilir mesela. Oziyet. Bazen yaralı cenazeler var. E çok hızlı koştuğun zaman o kan daha çok fazla kan çıkabilir şu olabilir Veya tadışkı çıkabilir, pislik çıkabilir yani normal ne yapacaklar normal hızlı yürüyecekler cenazeye götürülünce böyle yavaş yavaş Hristiyanların cenazeyi götürdükleri gibi cenazede yürümeyecek biliyorsunuz Hristiyanlık Hristiyanların cenazelerinde böyle adımları ağırlaştırırlar böyle yavaş yavaş tıpkı hani Devlet adamlarının cenazeleri götürdüğünü gördünüz mü? Böyle böyle şey yaparak, aş yaparak ve götürüyorlar. Adımlarla. Ha, ağır adımlarla. Bu hepsi Yahudi ve Hristiyanların adetleridir. İslam İslam ümmetinin adetlerinden değildir. İslam ümmetinin adetlerinden. Bir de iler, biz ileride değineceğiz bu meseleye. Yani konumuzda konumuzun içinde var. Bazıları mesela hiç ihtiyaç olmaksızın arabaya arabayla cenazeyi götürüyorlar. Yani kabirhane eğer çok uzak değilse en uygunu ve en eftalı yürüyerek ve hızlı bir şekilde götürmek sünnettir. Yok eğer makbere, kabirhane çok uzaksa o zaman arabayla götürmekte bir beys yok. Ama arabada merasim falan olmamak şartıyla. Allah'u alem. Tamam Son soru da hocam. Subhanakallah. Evet, Allah'u alem sallallahu aleyhi tamam. ve sellem mübarek an Muhammed ve aleyhi ve sellem ve Bahanek Allah'm o